Peki. Gençler ben arada kalkarım, arada otururum. Böyle daha rahat, daha sefret inşallah. Evet, tekrar selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm selam. Selamın, selam. hamleti ve belirleri hepinizin, hepinizin olsun inşallah. Öncelikle Burak'ın hocamla biraz konuştuk. Sizlerle alakalı verdiği bilgiler dolayısıyla açıkçası sizlerle beraber olmaktan çok memnunum, mutluyum. Çünkü... Türkiye'nin, ülkenin ihtiyacı olan bir kadro olarak yetişmek için buradasınız. Cenab-ı Hak kolaylıklar versin. İnşallah Cenab-ı Hak hayırlarda hepinizi başarılı kılsın. Şimdi biraz paldır küldür gideceğiz. Zanlık bir şekilde gideceğiz. Öncelikle kısaca tekrar kendimden bahsedeyim. İsmim Ekrem Kızıltaş. Ordu Merkez Denim, Ordu'nun Bayarlıköy'ün. Ordu var mı aranızda? Hmm. Nere Ondan. Korganlısın, evet ben de Ordu Merkez Bayadıköy'nde, Çambaşı yolu üzerinde bir yer. İlk Orta Tahsil'im, Ordu'nu bitirdim. Ordu Lisesi mezunum, ünvanlık kökenli değilim yani. Ee, İstanbul Gazetecilik ve Halkla Yüksek Okulu ki şimdiki ismi Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, orayı bitirdim. Üniversite yıllarında Milliyet Türk Talebe Birliği vardı eskiden, şimdi gene ufaktan faaliyeti olan bir kurum. Orada basın yayın müdürlüğünde, fotoğrafçılık kulübünde ve çeşitli yerlerde vazife gördüm. Son dönemde Tebliğ diye bir dergi çıkarmıştık atalım, onda çalıştım. Sonra Sebil'de, Sebil'i bilen nispek yoktur, Kadir Mısıroğlu çıkarırdı. Kadir Mısıroğlu ve arkadaşlarının kılıçlaşan kalemlerinin ser levhasıyla. Güzel hareketli bir dergiydi, 76-77-78-79-80 ve 12 Eylül sonrası kapandı Kadir ve yurt dışına gitmek zorunda kaldığı için. Bilare Yeni Devir gazetesindeki, Yeni devir ismini duyarsanız çoklukla, El gazetesinde çalıştım. Daha sonra Hikmet Neşriyat. Şu anda Hikmet yayınlar olarak başka türlü devam ediyor. Fizilali Kur'an, Hasan el risalelerini falan yayınlayan bir yayıneviydi. Ala Rahmet Efendisinin eski milletvekili İsmail Hakkı Şengüler sahiplerinden bir kardeşiyle beraber zaten Fizilavin ve e, galiba risalelerin bir bölümünü de o merhum tercüme etmişti. Bir ara Askerlik ve dönüşünde Hikmet, şey affedersiniz Ensar Vakfı'nın Ensar Neşriyetliği bir bölümünde çalıştım. Ondan sonra da e, Milli Gazete'ye geçtim 1984 yılı. Bir buçuk ay kadar istihbarat şefriyi yaptım. 84 Temmuz'undan arada bir bir sene kadar Risale Yayın Evi'ni kurmak için ayrılmam vardı. Bu Fatih Saraç ve Yektan Saraç'ın şu anki başkan vekili olanın sahibi olduğu bir yayın evi. Orada da genelde e, belki ihvan bağlantılı kitaplar falan yayınladık. Bir sene kadar orada kalıp tekrar döndüm ve 2004 sonuna kadar gazetenin 21 sene yaklaşık gazetenin yayın müdürlüğünü, genel yayın müdürlüğünü, yazı işleri müdürü unvaniyle e, yaptım. 2004'te, tv 5te program yapmaya başladım. E, hafta için 5 gece gündönümü diye bir şeydi geceleri. En sadık izleyicimde galiba Erbakan hocaydı rahmetli. Çünkü Erbakan hocanın Akşam toplantıları normalde gece 2-3'e kadar sürerken hafta içi 5 gün birçok kişi beni teşekkür, arar teşekkür ederlerdi. Ya Allah razı olsun saat 11.30'a doğru yaklaşırken hoca Hım, evet şimdi ekrem zamanı hadi bakalım diye bizi sepetliyor ve biz de rahat ediyoruz derlerdi. Bu arada ortak seminde bir tartışma programı daha sonra ana haberleri sundum. Bu arada Milli Gazzeteli'nde yayın danışmanlığı ve yazarlık yaptım. Derken 2008 sonunda TV5'in içini iyice görüp televizyonu bıraktım. Yazı yazmaya devam ettim gazetede. Derken 17 ay kadar Nisan basın sanayi alan şirketinin fiili olarak genel müdürlüğü yaptım. Erkan hocamın vefatından sonra Nisan ayında bıraktım. Bundan sonraki detaylar çok önemli değil. Şimdi gelelim. Beni tatmak için eder. Evliyim. Sekiz çocuğum olduğunda söyledim. Darısı hepinizin başına derken şunu temelde söyleyeyim. Hepiniz hayatın bir anlamda başındasınız. <gülüyor> Evlilik, çocuk, çoluk, iş, güç falan gibi şeyler bir nasip meselesidir. Siz yaşlardayken herhalde Abdullah ki öyle düşünüyordu. acaba kimle evleneceğiz, nasıl olacak falan diye insan hep düşünür. Çocuk çocuğum olacak mı, benim barkım olacak mı, arabam olacak mı, İşim olacak mı? Bunlar hep düşünülür. Hepsi Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği e, neyse karşımıza çıkar. Gerçekleşir. Çoğu zaman zormuş gibi, imkansızmış gibi gözüken şeyler bir anda tereyağdan kıl çeker gibi kolaylıkla hallolur. Dolayısıyla fazla üzerinde düşünecek şeyler değildir. Çünkü sizin nasibiniz her kimse mutlaka o sizi bir yerlerde beklemektedir. Mesela şu, hanım basında konuşacak olursak, birbirlerinden çok fazla farkları yoktur. E, önemli olan Onlarla iyi geçirmenin yollarını bulabilmektir. Bu da aslında belki hayatın en önemli gerçeklerinden biridir. Belki de en önemli girişim konularından birisidir. Yani girişimci diye. Neden diyeceksiniz? Çünkü kendinizi tanımazsanız, kadını tanımazsanız ve ailenizden ve çevrenizden, kadın erkek münasebetleri, karı koca münasebetleri konusunda biraz kulak dolgunluğunuz ya da bilginiz yoksa ve iki şahsiyetin birbiriyle karşılaşıp pek şahsiyet oluşturması süreci diyeceğimiz evliliğe paldır küldür alarsanız Allah korusun ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ama sadıç dediğimiz olayı hepiniz duyarsınız. Sadıçlarımız ne yaparız genelde? Nikahlarda yanına gelir davadır. Beraber giderler ve çıkarlar. Hayır sadıç böyle değildir. Sadıç bilgili, kültürlü o konuda tecrübeli bir insandır. Damat beye... Uzun uzun bu işleri anlatır. Doğrularını, yanlışlarını, faydalarını, zararlarını nasıl hareket ederse, ederse ne gibi bir netice alabileceğini falan anlatır. Bilgi sahibi kılan ve erkek tecrübeli olarak evliliğe girer. Bunun dolayısıyla sinirlerine hakim olan erkek sağlam bir erkektir ve aile yapısının daha sağlıklı kurabilir. Bir anekdot. Bana Allah razı olsun sağdırışlık yapan bir ağabeyim. Bendeniz e, eşimi kaçırarak evlendim, tavsiye evet. etmem. Çünkü e, halen travmasını yaşıyorum 32 sene sonra bile. 32 sene olmuştur. Ee, evlilikten kısa bir süre sonra Sevil'de çalışmaya başladığımda, isim vermekte de mahsuru yok, Ertuğrul Düzdağ'la beraber çalışıyoruz. Mehmet Ertuğrul Düzdağ, duymuşsunuzdur. M. Ertuğrul Düzdağ, Safahat ve e, benzeri konularda, herhalde Akif konusunda bir numaradır Türkiye'de. Selin'le beraber çalışıyoruz. 76'dan beri bir tanışıklığımız var. 80'de oluyor bu hal. Ve 79'un mı kaçırmıştım. Birkaç günden sonra gel bakalım dedi. Otur, oturduk. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor falan dedim. İşte evlilik şöyle böyle kaçırdım. Evet durum ne? Kayınpederle bak. görüşmüyoruz. Kayınpeder Rizeli'dir hatırlatayım. E, 7 sene kadar konuşmamıştı rahmetli benimdeki çok severdi. Ne kaçırdınca konuşmaması normal işte aile içi münasebetler nasıl falan falan. Bir şeyler daha sordu. Ondan sonra kendisi sağ olsun bir, beş, altı ay kadar kendisi ve hanımı bize geldiler, biz onlara gittik falan filan ve sürekli bizimle ilgilendi, tavsiyelerde bulundu, yol ve yöntem öğretti. Bu arada mesela çok ilginç bir anekdot anlattı bana. Bir gün dedi odamda oturuyorum, hanım çocukları okula uğurluyor, anladığım kadarıyla dedi hırlaşıyorlar. İşte anne, anne çocuk tırlaşması. Biraz sonra dedi, çalışıyorum dedi odada. O genellikle bundan çok daha büyük bir odası vardı. Şimdi derhalde öyledir. Bütün duvarlar etmiştim. Doludur. İşte kendine göre orada çalışır. Çok titizdir çalışma konusunda. Yenge odaya giriyor. evde elektrik süpürgesi. Başlıyor ortalığı süpürmeye. Lahavle çektim diyor. Yani normalde yapabileceği bir şey değil. Çünkü diyor yani ortalığı karıştırırım ben diyor. Mahvederim onu ama... Allah Allah diyor, dur bakalım dedim diyor. Başladı süpürme. bir arada diyor masaya çarpıyor, fütüphaneye çarpıyor, hürültü çıkarıyor ki beni sinir diyor, anladım diyor. Bir 10 dakika diyor, devam etti diyor. Dönüp dönüp bana bakıyor, ne zaman patlayacağım diyor. Ya sabır dedim diyor, dişimi sıktım, dudaklarımı ısırdım, hiçbir şey demedim diyor, renk de vermedim. Çıktı gitti diyor. Yarım saat sonra... Bir saat sonra elinde bir tepsi, çay, işte kurabiyeler falan filan getiriyor, masanın düzenle koyuyor. Özür dilerim Ertuğrul Bey diyor. Biraz önce çocuklardan huncımı alamadığım için sırf kavga etmek amacıyla odaya girdim, seni rahatsız ettim. Allah razı olsun, ses çıkarmadın ve o fırtınayı atlattın. Hakkını helal et dedi ve gitti eğer diyor ben o ilk geldiği ya o süpürgeli durumunda ona müdahale etseydim kesinlikle kavga çıkacaktı. Belki diyor bir gün bir kırılganlık olacaktı. Ve diyor benim zayıflığımı nasıl beli harekete geçireceğini iyice tespit etmiş olup onun görecek. yürüyecektim. Hamdolsun diyor o kapıyı kapattım. Bu benim sonraki hayatımda ve halen belki çok fazla kullanamasam da işime yaradığını düşündüğüm bir anekdottur. Genellikle evlenmek zor olan insanlara falan da anlatırım. Size şimdiden anlatmış oldum. Niyeyse. Girişimcilik ve benzeri konular e, paldır küldür gideceğimizi de söylemiştim. Öncelikle bilmemiz gereken şöyle bir şey var. Bizler talebe olarak Ordu'dan İstanbul'a geldiğimde ben gazeteciyle için Mesela bir bakan, bir milletvekili, bir polis müdürü ya da işte bir komiser, bir e, yani bürokratik kademede ya da siyasi kademede yukarıdaki insanlar, işte akademisyenler, asistanlar, doçentler, efendim profesörler falan insan üstü varlıklar. Bizden çok üstün ve dolayısıyla yanlarına yaklaşılamaz, kendilerine bir şey söylenemez, pek temas kurulamaz insanlarda. Fakat Millet-Türk Tanrı gelip orada işte zaman içerisinde doçentler, profesörler, milletvekilleri, bakanlar gibi insanlarla yavaş yavaş karşılaşmaya başlayınca şunu anladık. Onlar da insan. Sizin benim gibi. sıradan insanlar. Farkları ne? O an üzerlerinde bulundurdukları bir etiket var. Ha dolayısıyla gidip bir adama selam vermenin, kendisinden bir konu aktarmanın ya da kendisinden bir talepte bulunmanın pek de problemi yok. Bunu öğrenmeye başladık yavaş yavaş. Söylemeye çalıştığım şu, bugün de baktığınızda bir Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın, hele, hele bizim açımızdan da artık öyle çok rahat, bizim açımızdan da olması gerekiyor. Niye? İşte Tayyip Bey... Ben 76'dan efendim, başbakan olana kadar iyi tanıdığım, merhabalaştığım, beraber yolculuk yaptım, sohbet ettiğim, arada belki şakalaştığım, belki bazen hırlaştığım bir adam. Abdullah Bey keza öyle. Bizim için biraz daha rahat. Sizin açınızdan da şöyle. Tayyip Bey'le vaktiyle sizin oturduğunuz gibi sıralarda oturan, belki bu türden sohbetleri dinleyen, izleyen, bu şekilde kabını doldurmaya çalışan bir insan. Bunun biraz ötesinde şöyle bir şey var. Tayyip Bey. 70'li yıllardan itibaren Milli Selamet Partisi bünyesinde, Milli Türk Talebi ve Birliği bünyesinde, daha sonra Akıncılar Derneği bünyesinde, 80 sonrası Refah Partisi bünyesinde bir konferans, bir panel ya da ne bileyim bir gösteri, bir toplantı yapılacağı zaman hatip olarak şiir okuması için ya da takdircilik yapması için aralık bulunabilen bir isimdir. Niçin? Tayyip Bey'in konuşması güzeldi, miksiyonu güzeldi ve kendisine güvenilir de tam Yani işte yüzlerce, binlerce kişinin huzuruna çıkıp rahatlıkla Sakarya ya da başka şiirleri okuyabilirdi. Ya da işte konuşma yapacak herhangi birisiyle alakalı bilgiler verebilir, onu takdim edebilirdi. Ya da ne bileyim işte... Liseler arası bir kompozisyon yarışması ya da e, münazarada falan gene yüzlerce insanın önünde çıkıp ekibiyle beraber onları da güzel kanalize ederek karşısındaki insanlarla çatır çatır konuşabilirdi ki bunlar vaki şeyler. Alınmaya çalıştığım ne? Tayyip Bey bir dönem kendisinden istenebilecek olan şeyleri karşılayabilecek insan olmanın biraz daha üzerindeydi. Kendisinden beklenen her ne ise ondan biraz daha fazla özelliklere sahip olduğu için yapılır, yapılması gereken bir işe çağrıldığında onu rahatlıkla yapar bir insan. Dolayısıyla sizler de, sizden beklenen her ne ise, sizden istenen her ne ise onun biraz daha ötesine geçmeye, sizden beklenenin biraz daha fazlasını bilmeye mecbur insanlarsınız. Niçin böyle insanlarsınız? Çünkü bir şekilde yarın insanların karşısına çıkacak onlara bir şeyler anlatacaksınız. Birebir bir şeyler konuşacaksınız. Belki e, herhangi bir mekanda birisiyle muhatap olduğunuzda ona bir şeyler aktarmaya çalışacaksınız. Yolculukta yanınızda oturanla bir şeyler konuşacaksınız. Burada sizin bir şekilde hakim pozisyonda olmanız gerekiyor. Hakim pozisyonda olmanın yolu da kabınızı doldurmaktır. Kabınızı dolduracağınız zaman, şimdiki zaman, şu anki zaman. Çünkü hiçbirinizin herhalde aile derdi, işte tolok çocuk geçindirme falan filan... mutlaka çalışıp maaşetinizi kazanma gibi sıkıntısı yok adet kadar. Dolayısıyla şu anda siz bir daha belki hiç vakit bulamayacağınız araştırma, inceleme, okuma, öğrenme ve kabınızı doldurma aşamasındasınız. Bugün ...bu imkanlarla ne kadar kendinizi doldurursanız yarın bunu cömertçe harcayabilirsiniz, cömertçe kullanabilirsiniz. Ama bugün, ya işte onu yarın öğrenirim, öbürüne sonra bakarım, işte filan şeyi belki daha sonra ihtiyaç olduğunu araştırıp öğrenirim diye düşünürseniz... ...yarın buna hiç vakit almadığını görürsünüz. Çünkü meşgaleler, maişet dailesi, aile sıkıntısı falan gibi şeyler kapınızı çaldığında... Heybenizde her ne varsa onun dışında e, kullanabileceğiniz bir şey bulamayacağınızı göreceksiniz. Dolayısıyla şu andan itibaren, ki başlamışsınız, devam ediyorsunuz, şu andan itibaren mümkün olduğu kadar değişik ve çok şey öğrenmeye ve bunu da sağlıklı bir şekilde öğrenmeye etmek zorundasınız. Girişim, tesaret, e, bugün konularda söylenemizdeki başka şey de şu, Tale Kurnek diye bizim gençlik yıllarımızda kitabını sıkça, sık sık okuduğumuz bir insan vardı. Şimdi çok bu kendidir insanların kendilerini yetiştirmeye işte organize olma, efendim yönelişim, yönetişim, NLP falan. 100 kişisel, kişisel gelişim, yüzlerce, binlerce kitap var şimdi. 70 yıllarda bir tek o vardı galiba. O adamın bir sözü benim çok hoşuma gitmiştir ve kullanırım. Tale Kurnek diyor ki bir topluluğun huzuruna çıkıp onlara hitap edeceğiniz zaman şunu düşünün. Onların hepsi size borçlu olan, size belli e, miktarda borçları olan ve sizden bu borçları için tekrar vade talep etmeye gelmiş insanlardır. Dolayısıyla onların karşısına çıktığınızda sizin onlardan beklediğiniz bir şey yok. Onların sizden beklediği bir şey var. Bu psikolojiyle romanın karşısına çıkarsanız takılmadan, hiç sıkıntı çekmeden onların sizden beklediği bir şey olduğunu bildiğiniz için anlatmanız gereken şeyleri onlara anlatabilirsiniz. Bu pratik bir formül. Ha burada nasıl bir şey ee, o insanların hepsinin hepsinden birerden alacak bu olduğumuzu inanabilmek için hakikaten tabi heybenizde bir şeyler olması gerekiyor. Heybenizde bir şeylerin olması gerekiyor. Bundan sonra onların karşısına o şekilde çıkıp onlara e, bu şekilde hitap edebilir ve onları bu şekilde nasıl söyleyelim e, takvim edebilir, doyurabilirsiniz. Aksi takdirde Allah korusun ne söyleyeceğinizi pek bilmez bir halde. Benim şu anda kısmen olduğum gibi e, sıkıntı çeker, bol ığılı ya da Mesut Bifaz konuşurken öyle konuşurdu eskiden. Araya sık sık reklam alırdı, kesintiye uğrardı. Bu şekilde bir konuşma eleşimi olursunuz. Dolayısıyla heybenizi, kabınızı, dağarcığınızı doldurmanız, yeteri kadar doldurmanız gereken bir zamandasınız. İleride bir gün sizden beklenebilecek olandan çok daha fazlasıyla dolu olursanız, belki... Çok daha fazla insanı etkileme, çok daha fazla insana tesir etme, çok daha fazla insanın hidayetine vesile olmak gibi gül yola Burada belki en önemli şeylerden birisi şu, niyeti olarak e, girdiğiniz yolda inşallah insanların hidayetine vesile olma, onları belli bir yöne kanalize etmek gibi bir gayretiniz olacak. Herhalde hepiniz biliyorsunuzdur, çeşitli hatişi var e, sizin bir kişinin hidayet vermesi üzerine güneşin dolduğu her şeyden daha hayırlıdır. Bu böyle bir şey Buna benzer şeyler de var. Bu basit gibi gözüken ama bir açıdan baktığınızda muhteşem bir şey. Yani bir kişinin sizin vesilenizle hidayet bulmasının e, üzerine güneşin dolduğu her şeyden hayırlı olması. Bütün bir dünyadan, kainattan, belki her şeyden daha hayırlı bir şeyden bahsediyoruz. Bu muhteşem bir şey. İşte dinimizin e, Güzelliği, en güzel taraflarından birisi de bu. Belki o sürekli işte içinde bulunduğumuz hav ve reca ile alakalı, korku ve ümitle alakalı enteresan bir çıkış kapılarından birisi. Dolayısıyla işte bir ömür boyu çalışsak, diyelim ki 40 sene, 50 sene, 60 sene, Allah ne kadar ömür verdiyse, bir ömür boyu çalışsak ulaşıp ulaşamayacağımız şüpheli olan bir mertebeye işte belki sahip olduğumuz bilgi ve becerilerle Ola ki denk gelir, işte 10 dakika içerisinde ulaşabiliriz. Hidayet hikayelerine falan baktığımızda, yani değişik dinlerden, İslamiyet'e geçen insanların hikayelerine baktığımızda... ...bir şey vardır, bir banteli vardır, bir püf noktası vardır, bir şeye dokunur, bir şey olur ve insanlar Müslüman olur. Mesela Mahmut toptaş anlatır, 1991 Körpes harekatı sonrası Dafran kenti, Suudi Arabistan'ın doğusunda galiba... Orada bir Amerikan üssü, 400 bin civarında Amerikan askeri var orada bir dönem. Bir kadın yüzbaşı, nasıl oluyorsa, daran sokaklarında dolaşıyor. Bir şey dikkatini çekiyor. Ezan okunduğu zaman bütün şeyler esnaf, kimi kapatıyor, kimi de işte adam mesela mücevherci, altın kuyumcu falan filan şeyin önüne, dükkanın kapısının önüne sandalye koyuyor, namaza gidiyor. Yarım ya da 20 dakika ne kadarsa kadının dikkatini çek Her şey açık da. Dövizci. Tezgahın üzerinde paralar var. Adam yani oraya da işte kapya bir şey koyuyor falan. Filan çekip gidiyor. Kilitleme falan filan. Kepek indirme yok. Kadın bu işe biraz kafa yorduktan sonra Müslüman olmaya karar veriyor. Kendisini vazgeçirmeye çalışanlar diyorlar ki ya kadın deli misin sen? Şeriat var burada ve bir şey çalan kolu kesilir. Kadın diyor ki ...saptık etmeyin diyor. Amerika'da benim yaşadığım memlekette... ...bu kadar şey açık kalsa... ...insanlar vurulacaklarını bilseler de bunu çalarlar. Bırakın diyor kol kesmeyi siz. Kafası gidecek, gidecek olsa adam bunu çalar diyor. Çünkü müthiş bir şey bu. Büyük bir para. Bu adamlar diyor haram olduğu için bunu çalmıyorlar. Kadın bu şekilde Müslüman oluyor mesela. Şimdi tabii ki burada onu hidayete getiren... ...oldukça kalabalık sayıda insan var. Bunların ne kadarına ne düşer onu hesaplamak üzere düşmez. Ama... Bu ilginç bir vesiledir. Ee, dolayısıyla bir insanın hidayete kavuşması ki bu değişik bir açı. Sizler de diyelim ki Türkiye'de, ülkemizde çalışacaksanız, bizim insanımızla daha çok muhatap olacaksınız. Ama bu arada ola ki eğitim sisteme, döneşeğinizde var bilmiyorum değil. İnsan konusunda kendinizi geliştirip, farklı bir insan öğrenip, daha farklı faaliyetlerde belki olabilir. Ama bizim dilimizi ve insanlar anlatılması gereken şeyleri çok daha iyi öğrenip, insanlara da değişik şekillerde adapte ederiz. Şimdi e, girişimcilerin girişinde bunun yönecek yanğınıyla ıslak gayristan şey yapar. Kategorize ettim de kişinciliği eee öğrenemeyen engel henüz azıyız. Bir biraz daha diyelim ki atıyorum delikalığı kendisini geliştirmiş ama e, bir derdide yaşıyorsa ya. e, biraz daha olgunlaş bundan sonra. Mesela siz eee Hangi, kendi yaşadığınızı tecrübeden Hı -hı. hareketle hangi yaşlarda yayıncılığa başladınız? sizin için de böyle gerek kendi içinizden, gerek çevrenizden henüz olgun olarak, gerek böyle yaz diye bir ses bir, bir yönlendirme mu? nasıl itibar ettiniz? Evet. bizim gençlerimizi gerek yazı yazmak, gerek konuşmak gerek e, gelişim noktasına nasıl davranmalarını önerirsiniz? eyvallah Şimdi tabii yazı yazmak, yazı yazmak farklı bir şey. Bir dergide, bir gazetede, ne bileyim herhangi bir yerde yazı yazmak konusunda genellikle Türkiye'de şöyle bir tığır vardır. Bir şeyler yazdığını yazabileceğini düşünen birileri bir gazete ya da bir dergi arar, ya ben sizin de köşe yazısı yazmak istiyorum falan derler. Bunlara cevabımız genellikle şöyle olur, hiçbir gazete kendisine sende yazı yazmak istiyorum diye insanın yazısını yayınlamaz. O gazetenin gidip o insana yahu bize de yazı yaz demesi gerekir. Peki böyle bir şey nasıl olur? Yani adam bir şekilde bir yerlerde başlamamışsa nasıl o hale gelir? Bu bir süreçtir ve çoğu zaman nasıl gerçekleştiğini de pek anlayamazsınız. Nasıl olabilir bu? Yazma ihtiyacı bir şeyler anlatma ihtiyacı ile doğru orantılıdır. Bildiğiniz bir şey vardır, bir sürü şey okursunuz, bakarsınız ki o şey layık veçile diğer yazılar tarafından pek anlatılamamış. Dolayısıyla siz onu daha iyi anlatabileceğinizi düşünür. Kaleme alırsanız burada da bir form kullanırsınız. Nedir o işte? Bilmiyorum, makale formu giriş, gelişme ve sonuç. Her neyse. Dolayısıyla bu türden denemeler yapıp mesela yapıp bir yerde yayınlanırsa iyi olur diye düşünür. Bir yere gönderirsiniz. Bu yine nasip meselesidir. Atıyorum bir gazeteye gönderirseniz belki ona biri bakar ya da birisi ilgilenmez. Şimdi diyelim ki e-mail yoluyla gönderdiniz. Adamın o gün aklı başında morali iyi, afyonu patlamış, çayını içmiş, tam da yazı karşısına gelmiş. Şöyle bir bakın, çok güzel, bunu yayınlasak iyi olur der ve yayınlar. Ya da aman geleni bir lüzumsuz birisi yazı göndermişler, çöp atabilir falan. Bu tamamen denk gelmeyle alakalı bir şey. Ama biraz önce söylediğim şey... Bir yazıda olması gereken vasıfların tamamı, yani düzgün bir şekilde yazabilmek, noktalama, imla işaretlerinin yerinde kullanabilmek, o üsluba, formatın üslubuna, giriş gelişme ve sonuç prensiplerine riayet edilmek, artı bir de ruh verebilmek. Yani okuyan insanın bir anda ya bu, bu yayınlanmalı kanaatini o insanda oluşturabilmek. Bu da şu aşamada hepiniz için temelde okumak, kabınızı doldurmak, ve bir, bir üslup sahibi olmakla e, mümkün olabilecek bir şey. Şimdi bilmiyorum. Burada kitaplar herhalde okuyorsunuzdur. Mesela e, kimi, Allah rahmet eylesin Üstad Fazıl'ın üslubunu sever. Kimisi, diyelim ki Cemil Meriç üslubunu tutturur. Kimisi işte günümüz yazarlarından Atilla İlhan üslubu var. Çok oldukça ağda kullanır mesela. Ya da bunun gibi. Ama aklınızdan geçenlere düşündüklerimizi ifade etmenin bir yolu ve yöntemi vardı. Bunu bulmak ve tabii ki belli bir noktaya gelinceye kadar bıkmadan, usanmadan gayret etmek gerekiyor. Eğer kafanızdaki bu ise, aklınızdaki bu ise, yani yazı yazmak, yazı yazarak derdinizi anlatma yolunu bir yol olarak tercih ediyorsanız, öncelikle e, bu işin, böyle nasıl söyleyeyim, müracaat edip hemen falan filan gerekenler yerine getirelim, iki bu fotoğraf, bir muhaberle falan filan olan bir şey olmayıp, biraz, biraz Esma Batı Sül'le alakalı olduğunu, biraz en azından 1, 3, 5, 7, 10 ya da daha fazla yazınızın değişik mecralarda yayınlanması ve birilerinin dikkatini çekmesinin gerektiğini unutmamak gerekiyor. Zannediyorum hepimiz bir şekilde bu aşamalardan geçtik. Burada gene temel mesele şu, söyleyebilecek bir şeyinizin olması, söyleyebilecek, Farklı bir şeyinizin olması, değişik bir şeyinizin olması ve tabii bunu söylerken de üslubunuzun, kendinize göre bir üslup tutturabilmeniz, bunun için de gene bilgi, yani en azından imla açısından ve üslup açısından belli bir noktaya gelmeniz gerekiyor. Bunun için de çalışmak gerekiyor. Ha. Herkes illaki yazmak zorunda mıdır? Hayır. Kimisi güzel konuşur, kimisi güzel yazar, kimisi de en güzel konuşur, en güzel yazar ya da basat bir şekilde işler gider ama fonksiyoneldir, işe yarar ve en de sonunda maksat hasıl olabilir. Bilmiyorum, bu kadar da Yani şöyle, mesela e, diyelim ki Erdoğan Hocam e, o ilk zamanlar parti kurulamadır, siyasi oluşum e, girişiminde neydi Muhtemelen... İslamcılık, sağcılığın bir cüz'ü olarak kalacak. Yani bir bakıyoruz ki işte <gülüyor> çevremizde görebildiğimiz, rüyabildiğimiz insanların benim noktaları gelmiş insanların bir kısım şeyleri cesaretle girişmiş olmaları. Yani kendilerini donanımın, kılmanın ötesinde bir şeyde girişmiş olmaları. Yani Çevrelerinde bir sürü mesela ben hep merak edelim. Oğlu bizim çocukluğumuzda bize anlatılan oldu öyle işte neredeyse komünizmin hayata geçirildiği bir minik Moskova diye bir tarif edildi. Aslında Ekrem Kızım Bey Oğlu'da nasıl İstanbul'a geldi, hangi sahiplerle geldi, hangi sahiplerle normal oldu olmadan böyle bir İslamcı ortamı girdi, onun yayıncılığı sürüp diyen şeyler neydi çevresel faktörler miydi kendi içindeki bu girişimci bir who ya da bir başkası evet. şahim olduğumuz Hı -hı. bunlar önemli şeyler. Mesela Erbakan'ın cami yıpramak için ne yapacaksın? işte Adalet Partisi var o zaman adalet demek Demokrat Partiler o zaman oy veriyorlar ki veren cemaatler vardı bildiğimiz kadarıyla ne oluyor? Hiç çıkarma, hmm. icat çıkarma diye. böyle diyenler olmuş. Eyvallah. Yani bu anlamda girişimcilik nasıl değerlendiriyor? Şimdi efendim özel bazı söylenebilecek şu, benden ordulu olduğumu söylemiştim. Benim küçüklüğümden itibaren ilkokul, ortaokul ve lisede temel şu idi. Hep söylerler şimdi bile. Yolda giderken yolda bir kağıt görürsem bile alır onu okurdum. Bulabildiğim her şeyi okurdum. Okul dönemleri haricinde Ordu'da Gazi Kütüphanesi diye bir kütüphane vardı. Ben sabah oradan bir kitap alırdım, yüzmeye giderdim. Rıftım'da ya da motor ya da işte sahilde bir yerde. Biraz güzel kitap okurdum. Öğleye doğru kitabı bitirmişsem gidip verir, yeni bir kitap alır, tekrar denize gelirdim. Beşten önce kütüphaneye gider o kitabı verir, bir başka kitap alır, gece bitirirdim. Ya da tabii her kitap öğle bitmez ama... ...yani ciddi şekilde okurdum. Üniversite yıllarında da keza... E, ...Milliğin Fikri çalışırken... ...mümkün olduğu kadar okuma... ...bitte sohbetlere katılma. Sohbetlere falan gittim. Dolayısıyla... Ee, tahmin ediyorum, çok okumam ve daha sonra üniversite yıllarındaki sohbetler, sohbet meclisleri, çeşitli sohbetlere gitme ve oralardan öyle. Ki konferanslar falan, Allah rahmet eylesin bazı İslam'ın konferansları, Ayhan Zondar Uçan'ın konferansları, o dönemde var olan, işte eski ağabeylerimizin konferansları falan, onlara giderdik. İslami e, tarzla alakalı şey belki sorgulamayla alakalı bir şey. Ordu'da benim bir lisede okuduğum Belki bu siyasi olaylara merak salacağın dönemler, 70'lerin ilk yılları. İşte Solcular Töbler falan filan vardı. Sağcılar Ülke Ocakları vardı. Yeniden Birliği Mücadele Derneği vardı. Biz de şu anda Adana'da Oto Yedek Partisi ticaretiyle uğraşan bir arkadaşla beraber çok okuyan ve duyduğumuz her şeyi biraz arka planla araştıran birisiydi. Sorardı mesela Solcular'a şeyler sorardı. Biraz da sanki kuy haline gelmişti biz de. Ülkücülerin toplantısına gider, birisi bir şey konuşursa ona bir şeyler sorardık. Ya da kendi aramızda konuyu tezekkür ederdik. Ya bu böyle dedi ama yani bunun şöyle de tarafları vardı. Yani bağlılık duyacak birisinin sormaktan ürkebileceği konuları biz kendi aramızda rahat konuşur ve gerektiğinde rahatça sorardık. ve Dolayısıyla lise son dönemde 74-75 herhalde bu. Kendi aramızda e, solculuğun işte ülkücülük falan filan pek de hoş şeyler olmadığı aslında boş şeyler olduğunu aşağı yukarı kavramıştık. Dolayısıyla İstanbul'a 75'te geldik. Ben kursa gitmek için geldim. O da kursa gidiyordu. Kursa gidemedim. Rahmetli peder memurdu ve ancak gürt paramı karşılayabildi. Dolayısıyla çalışarak gitme hayalim de olmadı. Gündüz çalıştım. Gece kitap okudum gene. O dönemde Devrim talebi yurdu diye bir yurtta kaldık beraber. Bir oda kiralamıştık. Ee, i̇lginçtir. Ee, oturduk ve bir gün dedik ya biz niye namaz kılmıyoruz? Şehzade Camii'nin hemen oradaydı. Hakikaten biz niye namaz kılmıyoruz diye namaza başladık. O arkadaş biraz uçuktu, diğer arkadaş. Benim işte olduğum vakitler kurstan geldiğinde yurdun müdürüne gidiyor. Eski kulağı kesiklerden bir solcu. <gülüyor> Orada de bulunuyor falan. Yani tuhaf bir ortamdı bu. Belki cesaretle alakalı ama... Cenab-ı Hakk'ın da koruyup, koruyup kollamasıyla alakalı. Yoksa çok cesur, gözünü budaktan sakınmayan tipler falan da değildi. Daha sonra duyduk, günde 5 vakit ezan okunan ve cemaate namaz bir yurt varmış Konya'da bir yurt Feriköy'de. Buraya girdik ve e, böyle bir çizgi oldu. Mesela şu idi galiba. Gerek ülkücülüğü sağcılığın, genel klasik sağcılığın, gerekse solculuğun verebileceği bir şey yoktu. Ve insanlara sadece bir aidiyet duygusu verip derinlemesine, sorulara cevapları olmayan bakış açılarıydı. Bu faslı böyle izah ettikten sonra Erbakan Hoca ile alakalı ki bu konuda zannediyorum en önemli şeylerden birisi olabilir. Erbakan Hoca biliyorsunuz İstanbul Erkek e, lisesinde okuyor e, ve çok başarılı. Yani ortaokul ve liseyi orada okumuş. Çok başarılı. O kadar başarılı ki hocaların hatıratında falan şeyi vardır. İşte sıfırca avni ilk defa hayatında 10 vermek zorunda kalıyor. İçi titreyerek 10 veriyor ve ke, hocadan, Allah'ın hükümeti, Erbakan hocadan bir başka hocaya bahsederken yahu bu adam benim 40 yıllık alışkanlıklarımı değiştirdi diyor. Yaşlıca diyor hoca ve hakikaten kimseyi ciddi not Neden? Neden? Hoca bir derste, imtihanda yapması gereken, vermesi gereken cevabı o kadar detaylı bir şekilde veriyor ki, adam diyor ki ya ben hocayım, matematik ya da kimya ya da fizik lisede, ben hocayım, ben diyor bu konuyu bu kadar anlayamamışım. Bilmiyorum bu kadar diyor, o kadar detaylı veriyor ki, bağlantılarıyla, şunuyla, bunuyla, formülüyle ve ne ifade etmek istediğini hani o Erbakan Hoca'nın İstanbul Teknik Üniversitesi yıllarıyla alakalı bir şey vardır. Ervatan Hoca'ya demiri sorarsanız öyle civaldeyi sorarsanız size demir filizini anlatmakla başlar. Yani maden. Ve madenin nasıl haddhaneden geçtiğini, nasıl işte demir anne geldiğini, sonra nasıl işlendiğini anlatırken de diyor ezan okunur, ara verir, namaza gider, döner tekrar anlatmaya başlar. Çok detaylı ve teferru anlatan birisi. Abdülbakir Bey'in bahsettiği bir kitap, Herkesin Hocası Erbakan Hoca bir kitap yazdım. Bu da Vefatından Sonra Hayat Yayın Evi. Ya böyle bir şey yazılmalı, muhabbetinin sonunda bana sen yazdın. Neyse oturttuk yazdık, 3,5-4 üç, üç, ay falan uğraştım. Bu arada şunu gördüm. Teknik üniversite yıllarından sonra Erbakan Hoca bugün okulu bitiriyor, 1948. Ertesi gün, Temmuz ayının işte bilmem kaçında okulu bitiriyor, ertesi gün hoca oluyor, asistan oluyor. Ve beraber okuduğu, dönem kaybeden arkadaşlarımın hocası oluyor arkadaşlarım. Onun için herkesin hocası zaten. Ve o dönemde şöyle bir bakışı var. Arkadaş bu motor mühendisi biliyorsunuz. Bu motor, evet bunu biz hep batıdan alıyoruz. Halbuki bu yapılabilir. Niye? Bunun ana maddesi demir. Demiri işte belli bir şekil görüyorsun, belli bir kalıp görüyorsun. Ondan sonra pistonlu, gömleğini şunlu, bunlu koyuyorsun. Bir ateşleme mekanizması koyuyorsun. Bu çalışıyor. Biz bunu hep dışarıdan alıyoruz. Dolayısıyla demir olarak değeri belki 50 lira olan bir şey 500 liraya ya da 1000 liraya alıyoruz. Bu yapılabilir. Bakışı bu. Tabii Teknik Üniversitede hoca oluyor ve sonraki yıllarda bir de bunu Almanya'ya gönderiyorlar. Almanya'da Ağın Teknik Üniversitesi'ne gidiyor. Orada bir dönem içerisinde 3 doktora ve 3 tane doktora tezi hazırlıyor. Gece, gündüz çalışıyor, araştırma, inceleme ve orada da el üzerinde tutuluyor. Çünkü hakikaten çok zeki ve konuyu biliyor. Yani konuyu normal diyelim ki akademik yayınlardan öğrenmenin yanında bir de kendisi tümüyle ihat edebilecek bir kabiliyete sahip. İşte mazot yanar. Nasıl yanar? Patlayarak yanar. Niye yanar? Herhalde dünyada mazotun patlayarak yandığını herkes bilir de bunun nasıl olabildiğini açıklayan formülü zannediyorum. Belki sadece Erbakan Hoca'nın buldu. Mazotun nasıl yanabildiğinin ilimsel açıklaması. Tuhaf bir şey bu. Bu nedir? O, o ilimli bir derinlikle alakalı bir şey. Zannediyorum belki hala da onun üzerine konulabilmiş bir şey de yok. Almanların çok hoşuna gidiyor bu. Ee, sıradan bir Öğretim görevlisine atıyorum 1000 mark ya da 2000 mark veriyorlarsa hocaya el altından diyorlar ki sen 6-7000 mark verelim, kal, ev verelim, şunu yapalım, bunu yapalım, hayır <gülüyor> diyorum. Niçin? Ben ülkeme döneceğim bir ülkemde motor yapacağım. Niçin? Benim ülkemin kalkınması lazım. Türkiye'nin nüfusu o zaman herhalde 25-50'li yıllardan bahsediyoruz. 25-30 milyon oldukça fakir, sıkıntılı ve kendi içinde ihtiyacı olan her türlü e, bu tür aleti dışarıdan alan bir ülke. Ben ülkeme gideceğim ve motor yapacağım. Bakış saf bir bakış, temiz bir bakış. Niye? Türkiye Cumhuriyeti Devleti 30 milyonluk, 25 milyonluk bir devlet fakir, sıkıntılı. Dolayısıyla eğer motorunu yapabilecek bilgi ve birikime sahip olursa bunu yapar diye bakıyor hocam. Türkiye'ye dönüyor. İşte Doçentol'e falan askerliğinin bir türü. Askerlikte e, ilginç bir takım şeylere şahit oluyor. Türkiye biliyorsunuz bir NATO üyesidir. NATO üyesi olmak ne güzel işte. E, NATO şemsiyesi altındayız. Bir takım saldırılar olduğunda NATO bize herhalde korur, bize yardım eder. Eh biz de NATO bünyesinde bir takım görevler alırız falan gibi. Basit bir bakış açısıyla anlatılabilecek bir şeydir. Ama bir başka bir bakış açısı vardır ki bunu da zannediyorum her birimizin, kendi çapınızla ciddi şekilde araştırmanız, öğrenmeniz gerek. Bir NATO üyesi olmak ne demektir? NATO üyesi olmanın bize getirdiği yükümlülükler nelerdir, faydalar nelerdir, zararları varsa neler olabilir falan konusunu araştırmanız lazım. Ama bilmeniz gereken şu, mesela Türk Silahlı Kuvvetleri dünyanın en büyük silahlı kuvvetlerinden birisidir. Fakat bu güç aynı zamanda bir NATO gücüdür. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özellikle üst kademesinde bulunan zevat NATO merceğinden geçmek zorundadır. ...bunun bize getirdiği enteresan bir takım yükümlülükler vardı. Şimdi dönüyorum tekrar 50'li yıllara. Hoca askerdeyken kağıthane personel okulunda. Hala o bina durur orada. Tabi müthiş bir insan, zeka, bu fazla. Orada bir takım şeylere şahit oluyor. Bakım onarım, kademe diyelim, kademenin sorumlusu orada. İhtiyaç duyulan bazı şeyler var... ...ihtiyaç duyulan şeyleri talep ediyor ve bu arada NATO çerçevesinde talep edilebilecek bir takım şeyleri de talep ediyor. Çünkü NATO ile olan anlaşmaları okumuş, oradaki yönergeleri falan filan bütün mevzuatı okuyor... ...ve NATO kanalıyla talep edebileceği şeyleri istiyor. Derken bir Amerikalı albay geliyor. Diyor ki ya şu kademe sorumlusu Asya'yı benimle görüşmek istiyorum. Aynı zamanda okulda da motor dersleri görüyor, personel okulunda öyle bir ders varmış. Geliyor, adama diyor ki arkadaş... Türkiye ile NATO e, diyelim ki e, 49, 50, 3-4 senedir askerlik herhalde 50, 50, 55 olsa gerek. Türkiye işte 4-5 senedir NATO'ya üye. Böyle bir liste önümüze hiç gelmedi. Sen bunları niye talep ediyorsun? O da diyor ki anlaşmalara bakın. Bu anlaşmalara göre diyor sizde ne varsa bizde de olması gerekiyor. Sizde var bizde yok. Bu eksikleri diyor gidereceğinize daireyi söz vermişsiniz. Dolayısıyla vereceksiniz. Ve herkesin şaşkın bakışları arasında talep ettiği bütün şeyler, motor, motor parçaları şunlardan kademeye geliyor falan. Ve orada o Amerikalı albayla yaptığı bir konuşma var. Şu anda çok detaylarını hatırlamıyorum ama Amerikalı albay şok oluyor çünkü kendisinin bile bilmediği bir takım detayları sadece mevzuattan okudukları ve kafasında var olan bilgilerle adama birtakım şeyler aktarıyor. Ondan sonra zannediyorum o adam daha sıkı izlemeye başlıyor Erbakan Hoca. <gülüyor> sonra Teknik Üniversite'de doçent, motorlar kürsüsü doçenti ve e, bakıyor ki kimsenin ve devletin yani herhangi bir şey yapmak için bir girişimde bulunduğu yok. Topbaş ailesi, bugünkü Bahariye'nin işte Albarakan'ın, işte falan sahibi olan Topbaş ailesini ikna ederek ki bu ailenin temel bakısı Allah onlardan razı olsun hemen her hayırlı konuda çok da isimlerin ön plana çıkarmadan bütün hayırlı girişimden destek olmalarıdır. Onlara rica ediyor. Değişik insanları falan filan ikna ediyor ve sermaye toplamaya başlıyor gümüş motor için. Pancar motor nerede? Yakın bir yerde. Evet. Bu tarafı mı evet. şu tarafta? Nesi evet. ben yönleri tam bulmuyorum. Evet. Pancar Motor Fabrikası'nın gümüş motor adıyla 1956'da niyetleniyor, para toplamaya başlıyor. Bir yandan da tabii motorlar kürsüsünde ve çevresinde oluşturduğu insanlarla beraber ki hemen hatırlatalım. Erman Hoca üniversite yıllarından itibaren Zeyrek Camii, Fakirte Zeyrek Camii'nde Allah rahmet Hasip Efendi, daha sonra Ablaziz Efendi bu zatlarla, Onlara O camiaya mensup, o dergaha mensup, onlarla belli ki bir bağlantısı, mevcutiyeti var. Onlarla görüşüp konuşuyor ve o insanlar da çevrelerinde genellikle üniversite işte okuyan ya da üniversite mezunu, akademisyen falan filan o dönemde olabildiği kadarıyla insanlar var. Ve orada sadece bir tasavvuf yapısının ötesinde, yani mürşid-mürşid ilişkisinin de biraz daha ötesinde biraz da bu memleketlerde neler oluyor, yahu şeklinde arayışlar da var belli ki. Çünkü o insanlar mesela Sebahattin Zaim rahmetli ve çevresinde Aydınlar Kulübü, bugünkü Aydınlar Ocağı'nın başlangıcı olan o yıllarda onu oluşturmaya başlamışlar. Böyle bir bağlantı var. Hoca da o camiaya mensup. Belli ki zaman zaman namaz, abdest, belki zikir falan ama onun dışında da çay sohbetlerinde ne olacak bu memleketin hali muhabbeti de var aralarında. Tabii hocanın üzerine düşen bir motor doçenti bu memleket motoru yapabilir. Hakikaten yapılabilir. Eh hadi o halde yapalım. İşte fabrika girişim böyle. O çevreden başlıyor. O dönemde de İskender Paşa, e, Asip Efendi önceden Adlaziz Efendi Hoca almaya da vefat eden işin e, dergahın başına Mehmet Zahid Efendi Rahmetullah'a geçer. Erbakan Hoca'da oraya bağlılığını sürdürür. Mehmet Zahid Efendi de sanayileşmenin mutlaka gerektiğini, ülkenin kendi ayakları üzerine kalkması gerektiğini düşünen bir insandır. Yani dergâhda da böyle bir düşünce vardır. Evet. Dolayısıyla gümüş motor girişimine o da destek olur. 56, 57, 58, işte 59 çok karmaşık bir süreç var. Neden? Motor yapmanın ya da motor yapmaya talip olmanın çok kolay olmadığını gösteren ama niyet eden insanın, hakikaten azmeden bir insanın ...hiç mümkün değilmiş gibi gözüken şeylerin bile nasıl üstesinden gelebileceğini gösteren bir süreç. Erbakan Hoca Motorlar Kürsüsü doçenti ve dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti her şeyi ithal eden bir devlet. Bu arada Amerikan Yardımı, Marshall Yardımı falan da var. İstanbul Büyükşehir İstanbul Belediyesi'nin alacağı otobüsler mesela 500 otobüs alacaktır 59 falan o yıllarda. Motorlar Kürsüsü'ne sorarlar şu teklifler var hangisini alalım diye... Erbakan Hoca ve yanındakiler şöyle bir rapor yazarlar. Ya mübarekler 500 tane otobüse para verip almaktansa gelin bunun fabrikasını kuralım. Yani 500 otobüse vereceğiniz parayla fabrikayı kurar o 500 otobüsünü medevaya getiririz. Hadi canım sizde de falan derler. Yani biz tarım ülkesiyiz. Ne demek Fabri motor fabrikası yapmak falan. O süreçte fabrika için e, motor, gümüş motor fabrikası için bir patent gerekmektedir. Üretim patenti. Çekoslovakya'yı, Skoda fabrikası Çekoslovakya'dadır. Skoda'dan 500 otobüs alınacaktır. Ve bu 500 otobüsle ilgili rahmetli Menderes işte 60 zannediyorum 59 pardon devreye girer. Skoda'ya derler ki molu şu patenti vermezsen otobüsleri almayacağız derler ve gümüş motorda üretilecek onunki bilgir gücündeki motorun patenti alınır. Karmaşık bir süreç. Yine örnek şu zor ve imkansız gibi gözüken bir şey yol ve yöntem arayarak Erbakan Hoca bulmuştur işte. Belediyeyi belediyenin alıcı alışverişi rahmetli Menderes'i devreye sokarak fabrikası için patentini falan alır üretime başlar. Tabi hesaplamadığı bir risk vardır. Sanayi Bakanlığı ve Odalar Birliği ithalat lobisinin etkisi altında olduğu için Erbakan Hoca'nın motor yapıp satmaması için ellerinden geleni yaparlar. O da inatla motor yapıp satabilmek için elinden geleni yapar. Bir örnek vereyim bunu bu civarında 9 tane torna atölyesi olan Şeref Usta'dan dinlemiştim. O gümüş motorun e, tornacılarından birisiydi. 12 beygir gücünde bir motor aşağı yukarı yapılır. İşte Sanayi Bakanlık Odalar Birliği önünde test edilecektir. Avrupa muadili saatte 5.6 litre motorun yani mazot tüketmektedir. Test için gidilir. E, gümüş motorun yaptığı motor saatte 5.7 litre mazot tüketir. Sanayi Bakanlığı, Onlar Birliği temsilciler derler olmaz. Gelin bunu 5.6'ya getirin, düşün Tamam. Başka çare yok. 3 ay çalışılır ya da 2 ay çalışılır. Bu sefer müthiş bir şey olur ve 5.5 litriye düşer. Allah uçuyorlar sevinçler. 5.5'a indik, Avrupa muadilini bile geçtik. Tekrar test içine toplanır, bir bakarlar 5.5. Ne derler? Olmaz kardeşim. Belki 5.6 olur. Hadi bir 2 3 ay daha çalışırlar. Bu sefer e, tüketimi fazlalaştırmak için gayret ederler falan. En son üretim yapılır. Piyasaya motor verilir. 12 Beygir gücünde su motoru. İşte kuyularda şurada burada kullanılan motor bu. Herhalde kayıklarda falan kullanılan motor. O arada Sanayi Bakanlığı ithalatı durdurmuştur. Minareli marka ithalat motorlar gelmektedir. Ancar motor gümüş motor piyasaya verildiğinde Sanayi Bakanlığı ihtiyaç 2000 ise 2000'lik daha ihtiyaç belgesi çıkartır. Burla biraderler ve koç beraber tekrar motor ithal edip gümüş motorun 12 belgir gücündeki motoru 600 lirayken onlar 520 liradan ve böyle herhalde motoru piyasaya verirler. Gümüş Motor bakıyor ki işler kötü 480 liraya iner. Onlar da bu sefer 375 liraya inerler. Ve bir süre sonra Gümüş Motor'un bütün hisseleri artık başka çare kalmayacak pancar kooperatiflerine geçer. Ve e, 63'te galiba nihayet Erbakan ile falan bütün bağlantılar kesilip pancar motoru adıyla halen üretime devam edemiştir. Türkiye'nin Türkiye ve tek motor fabrikası. Buradaki mesele şu... Temel bakışı şu temel bakışı şu Erbakan Hocam bu ülkenin kalkınması lazım kalkınmakla alakalı temel hareket noktamızda motor yapmak yapabilir miyiz yaparız o halde yapılması lazım devlet yöneten insanların sanayi bakanlarının odalar belli, hepsi bu ülkenin insanı olduğuna göre bunun yapılma bunun yapılması için hepsinin yardımcı olması lazım Gayret etmesi lazım ya bunlar buna niye yardımcı olmuyorlar burada Erbakan Hocam Vay hainler, vay Yahudi uşakları, vay masonlar, siz bunu niye böyle yapıyorsunuz falan lafından ziyade Amitoptaş Hocam'ın sıklıkla kullandığı bir tabeler su gibi hareket eder. Sağdan dolaşır, soldan dolaşır, yukarıdan gider, aşağıdan gider, yandan gelir falan filan ve sürekli olarak onları motor yapılması gerektiği konusunda ikna etmeye uğraşır. Çünkü e, ne medyası vardır mücadele edebileceği, ne bir camiası vardır, ne şu vardır, ne bu vardır. Dolayısıyla doğru olan ne? Motor yapılması. O halde hadi yapalım. Siz yapmıyorsanız bakın ben yapıyorum, bana destek olun. İşte yapıyoruz bunu. Bu şekilde bir mantıkla yapıyoruz. Ama dediğim gibi 63'te fabrika elinden çıkar. Bu arada Odalar Birliği o dönemde Türkiye'de döviz ve benzeri şeylerin dağıtımı konusundaki dışarıya çok muhtaç bir ülkeyiz. Nal çivisi bile yapamıyoruz, toplu ile bile yapamıyoruz. Bunu unutmamak gerekiyor. Her şey dışarıdan geliyor. Dolayısıyla herhangi bir sanayi girişimi bulunmak niyetindeyseniz bununla alakalı döviz gerekiyor. Dövizin tahsis işlemini de Odalar Birliği yapıyor. O kadar yetkili. Hoca diyor ki anlaşıldı diyor. Odalar Birliği'ne bir yerden girmek lazım. Fabrika döneminde Odalar Birliği'nin sanayi koluna üye oluyor. Sonra sanayi başka başkanı oluyor son derece ikna edici olduğu için oraya gelip 3-5-10 toplantı sonrasında çevresindeki herkes ağırlıyorlar. Müthiş bir zeka, müthiş bir girişimcilik. Bu bu adam bu işi yapar. Sanayi bölümünün başkanı oluyor. Ve 63 sonrası şey, e, gümüş motor, artık pancar motor olunca orada genel sekreter, e, önce sanayi bölümün başkanlığı 65-66'da genel sekreter ve daha sonra bütün Anadolu'daki Odalar Birliği'ne bağlı kuruluşlarla tem gidiyor, geliyor, konferans yerine, aynı zamanda öğretim görevliği devam ediyor tabii. Bunları yaparken Anadolu'daki insanlarla temas kuruyor. Anadolu'nun sap ve temiz insanlarının da yanında alıp Odalar Birliği'nin genel başkanı olmak için gayret ediyor. Sebebi şu, genel sekreter olarak yapıp ettiği her şey genel başkandan geri dönüyor. Genel başkan bir mason. Her şey ondan geri dönüyor ve... O dönemde siyasete atılan ve işte başbakan falan olan Demirel'de malum sınıf arkadaşı. Demirel'le çok rahat görüşüyorlar, çok rahat konuşuyorlar. Demirel'in aslında ne mal olduğunu çok iyi biliyor ama eninde sonunda adam başbakan ve yapıp etmek istediği işlerin birçoğu ondan çıktığı için sürekli olarak onunla görüşüyor. Demirel'i ikna edip kazanmaya çalışıyor. İçinden mason diyordur, içinden siyonist istiyordur, içinden vay vicdansız diyordur falan filan ama her halükarda doğru olduğuna inandığı işi yapabilmek için bütün girişimlerini sürdürüyor. Temaslarını hiç kesmiyor. Hiç koparmıyor, sürekli olarak temas kuruyor ve işte malum 69'da Odalar Birliği'ne genel başkan seçiliyor Anadolu'nun gayretiyle fakat Demirel artık diyor iş şeye dayandı kardeşim Tamam biz sana şimdiye kadar tahammül ettik, elimizden geldiği kadar da mani olduk girişimlerine. Ama sen bütün bunlara rağmen Odalar Birliği'nin tepesine yani Türkiye'deki bütün döviz tahsislerini istediğin gibi yönlendirebileceği yere kadar geldin ve orada da belli ki İstanbul dükalığına taviz vermeyeceksin. Anadolu'da hakikaten iş yapacak sanayicilere bunu kaydıracaksın. Dolayısıyla biz senin ayağını kaydıracağız diye 3 ay uğraşıp, Odalar Birliği Genel Başkanları'ndan Erbakan hocayı aldırıyorlar. Ondan sonra, ha diyor, demek ki şimdi başa dönelim. Önce okul, akademi. Burada bir şeyler öğretim motor yapabilecek insanlar yetiştiriyor. Motorlar kürsüsü. Ve ki kürsüde üniversite imkanlarıyla motor da yapıyor. Yani o daha sonra üretimini yapacağı motorun ilk e, prototiplerini kürsüde yapmaya başlıyor. Oradaki İTÜ'nün e, atölyelerinde. Sonra bu motor yapılmalı diye gümüş motor fabrikasını kuruyor. Fabrikayı kurduktan sonra bu işin arka planında odalar birliği ve e, devletin olduğunu görüp... ...odalar birliğinin başat konumda olduğunu görüp demek ki diyor odalar birliğine e, vaziyet etmek gerekiyor. Odalar birliğine giriyor ve tepe noktaya kadar çıkıyor. Tepe noktaya geldiğinde siyaset tarafından oradan alaşağı edince ha demek ki okuldan anlattığım şeyler dört duvar arasında kaldı. Fabrika kurdum, odalar birliği beni engelledi. Odalar birliğine geldim, Tepe Nokta'ya gelince siyaset beni engelledi. Demek ki siyasete atılmak gerekiyor diye 1969'da bağımsız aday olarak ortaya çıkıyor. 70'de Milli Nizam. Tabii ki Gönüllükteki sisteme aykırı bir parti olduğu için kapatılıyor. Ondan sonra da malum 72 dedim, Milli Selamet Partisi'ni kuruyor. Kuruluyor, daha sonra kendi kuruyor falan. Ve sürekli olarak doğru olduğuna inandığı şeyi yapabilmek için önce kendisi sonra çevresindekileri ve sonra da muhatap olduğu herkesi ikna edebilmek için elinden geleni yapıyor. Ne demek bu? 1960'da tekrar biraz geri dönüyoruz. Malum 27 Mayıs ihtilali oluyor, Mayıs ihtilali sonrası o dönemde de gümüş motorun üretime başladığı ve yavaş yavaş işte Türkiye çapında motorların satıldığı ki motor imali adamdan bahsediyoruz. Hoca da sürekli seminer, konferans ve konuşmalarında motor yapabilirdik, yaptık. Şimdi diyor kendi arabamızı yapabiliriz, kamyonlarımızı yapabiliriz, otobüslerimizi yapabiliriz, her şeyimizi yapabiliriz. Bu e, şuyu bulduğu için Motorlar Kürsüsü Başkanı da 1961 senesi yanlış hatırlamıyorsam Mart ayında Bakanlar kurulunda bir briefing veriyordu. Bu briefing e, bugünlerde yayınlandı yasak kalktığı için. Çok ilginç bir şey. Herhalde 1,5-2 saatlik bir briefing. Briefing sonrası Bakanlar Kurulu'nda bulunan insanların sorduğu sorular, verdiği cevaplar, tekrar sorduğu sorular var. Onu okuyunca şunu anlıyorsunuz ki bakanlar kurulu arasındaki birçok insan ithalat lobisinin adamları ve dolayısıyla Türkiye'nin motor yapmasını istemeyen insanlar, bakanlar. Allah'tan orada Milli Güven Milli Birlik Komitesi denilen, 27 Mayıs ihtilalini yapanlardan birkaç kişi var. Bunlar hocaya harekete geçiriyorlar, Milli Savunma Bakanlığı'nda generallere konferans falan verdiriyorlar. Konu şu, Türkiye her şeyini kendi yapabilir, motorunu yaptı yapabilir, arabasını yapabilir, işte tankını, topunu, tüfeğini, her şeyini yapabilir falan. Böyle bir süreç o zamandan başlıyor. Tabii ama gene o süreç içerisinde gerek bürokratik kademenin, gerek sivil bölümlerinde, gerek askeri bölümlerinde ithal meselesinin çok daha rahat ve kolay olduğunu, bir de daha karlı olduğunu düşünen insanlar olduğu için bu faaliyetlerde de engellenmeye çalışılıyor. Ama o durmadan, bıkmadan, usanmadan bu iş faaliyetlerini sürdürüyor. İşte 69 siyaset, 73 seçimlerinde Birliği Selamet Partisi ile 48 milyonet vekil alıyor. Sonra o dönemde Cumhuriyet Halk Partisi ile Ecevit bir koalisyon var. Hocanın gözünün gördüğü tek bir şey var. Önce ağır sanayi ve öbür slogan, önce ahlak ve manevi Bir, ağır sanayi için kolları sıvıyor çünkü projeleri var. Yüzlerce proje yapmış, tam... ...274-264 tane Türkiye genelinde tesis. Otor fabrikaları, roman fabrikaları, gübre fabrikaları, çimento fabrikaları, kağıt fabrikaları... ...yani o Avrupa deneyiminin de verdiği, Avrupa'yı iyi tanımının verdiği şeyle... ...Türkiye'nin nasıl kalkınabileceği yaygın ağır sanayi mantığını oluşturmuş kafasında... ...ve Ecevit'le koalisyon kurarken temel şartı doğru kardeşim ağır sanayi. Ve maneviyen ne o... 73 sonunda galiba, 73 sonunda yapılan seçim, 74 hükümet kuruluyor. Öncelikle imam hatiplerin orta bölümleri açılıyor. İmam hatiplerin üniversiteye girişlerinin içindeki engelleri kaldırıyor. Hatta harbiyeye imam hatipleri sokabilecek formülleri falan filan geliştiriyor. Şimdi tabii biz bakıyoruz Türkiye çapında 100 bin tane imam var. Hepsi devlet memuru, işte maaşları var, emekli oluyorlar falan. 70'li yıllardan önce böyle bir şey yoktu. Müezzinler şu anda gene devlet memuru falan. Bunların şeylerini, diğer işlerin teşkilat yapısını falan filan hazırlayıp müezzinleri, imamları şunları bunları kadroya alıyor. Kur'an kursu hocalıklarını falan kadroya alıyor. Ve imam önü açıldığı için manevi yönde başlıyor. Öbür taraftan da ağır sanayi hamlelerine başlıyor. Tabii Kıbrıs savaşı ortaya çıkınca Birileri Ecevit'i ikna ediyorlar. Diyorlar ki bak Kıbrıs Savaş kazanıldı. Başbakan sensin, sen Kıbrıs Fatih'isin. Hadi aslanım seçime gidelim. Boz koalisyonu. Koalisyon bozuluyor fakat e, Bozbeyli faktörünü unuttukları için seçime gidemiyorlar. Dolayısıyla aslında Erbakan'ın başlattığı ağır sanayi hamlesini elimine etmek için yapılan bir girişim sonrası Erbakan Hoca tutup Milliyetçi hükümetlerini Demirel ve e, Türkeş'te hükümet kuruyor, Bozbeli'nde var galiba dönemde. Ve gene tebel şartı şu, ağır sanayi devam edecek. Ee, sonra hatıralardan şunu anlıyoruz, ee, Ecevit Demirel'den daha sıcak bu konuya. Çünkü Demirel'in macun taktiği diyor Rahmetler Bakan Hoca. Demirel macun taktiğiyle bazı şeyleri engellemeyi, oyalamaya e, yön tutuyor. Ecevit'le kavga yürültü ki çok kavgaları var. Mesela hoca uçak sanayi diyor. Ecevit diyor ki ufak uçakları yapalım. Hoca diyor ki ya fabrikayı kurdun ufak büyüğü fark etmez. Orta uçakları yapalım. 3 ay TUSAŞ'ın kuruluşuyla alakalı işte 2 kişilik pırpır pır uçaklar mı yapalım yoksa 40-50 kişilik bölgesel uçuş yapalım uçaklar mı yapalım kavgası var. Ve en son Ecevit belli ölçüde bunu engelliyor. Demirel de aynı şekilde engellemeleri sürdürüyor. Tabi işin arka planında tamamen ithalat meselesi var. İthalat lobisi her daim tepe noktalardan işin önünü kesmeyi becerebiliyor. Ki çok detaylı hikayeleri var. Girmeye gerek yok. Ve 70, 76, 77, 78 işte 80'e kadar. Kah hükümet içinde, kah hükümet dışında ama en ciddi problem galiba 78'de yaşanıyor. Türkiye'deki sanayiciler, TÜSİAD çevreleri devlet eliyle sanayileşmenin ...yerli malı yapmanın gittikçe arttığını, dolayısıyla ithal imkanlarının gittikçe kısıldığını görünce... ...bunun önüne geçmek için enteresan yollar deniyorlar. Tutuk Vehbi Koç İstanbul'da mesela bir fon oluşturuyor. 77 senesi ya da 78 senesinde muhtemelen, biraz detaylı da... 100 milyon liralık bir fon oluşturuyor. Ee, bugün için bu 100 milyon değeri herhalde belki daha fazladır. Bugün 100 milyon liradan 100 trilyon liradan daha pahalıdır. Yani bugünkü te şey bazında baktığımızda çünkü mesela sanayicilerden e mesela 5 milyon ver diyor ,airsine. 5 milyon ver. Fona sende ortak ol. Sonradan bu fonun neye yaradığı anlaşılıyor. Ecevit kumar borcu olmayan 12 milletvekiline ihtiyacım var diyor ve Adalet Partisi 11 milletvekiline ihtiyacım var diyor. Adalet Partisi'nin kumar borcu olan 12 milletvekili istifa edip Ecevit'e işte güneş Motor olayı diye bir şeydir. İleride karşınıza çıkar bir yerlerde. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi hükümet kuruyor. Çok ilginçtir. Erbakan Hoca eyvah tamam bu iş bitti artık sanayileşme falan ben ayvayı yedi diye düşünmüyor. Çünkü Ecevit e hükümet kurulmasının sebebi sanayi girişimlerini bitirme. Hatta Ecevit Hükümeti kurulup ilk aldığı karar Erbakan Hoca'nın temellerini attığı ve atacağı 246 diyelim biz ona sanayi tesisinin %85'inin iptal edilmesidir. İlginç bir hatıra bunu anlatayım. Erzincan'da bir olay vardır. Erbakan Hoca'nın attığı bir temeli arabasının bagajını atıp Ankara'ya meclis önüne getiren bir milletvekili Niyazi Ünsal, senatör. Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Senatörü Niyazi Ünsal Vakası vardı. Çok ilginç bir vakaydı o 70'li yıllarda. Ervak Hoca işte bu temelleri atıyor ama bunlar sahtedir bir anlamı yoktur. Bakın ben arabamla alıp getirdim falan diyor adam. 78'de e, temelini alıp getirdiği o fabrikanın binası Erzincan'da yapılmıştır. O adamın partisi Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geliyor. O kumar borcu olan 12 alçak istifa geldiği için... Ve %85 tesislerin yıkılma kararı alınca Erzincan'daki o fabrika ki ne fabrikası olduğunu hatırlamıyorum ama e, belki gübre fabrikası. Gümleniş Onun da yıkılması kararı alınıyor. Erzincan'da hemşerilere diyorlar ki Niyazi Ünsal Emmeoğlu sen bizim senatörümüzün bak burada yüzlerce insanın iş sağlayacak bir fabrikayı yıkacaklar gel buna mani ol. Adam gidiyor griderlerin önüne çıkıyor. Diyor ki ya ben vaktiyle bunun temelini çalıp Ankara'ya götürmüştüm ama... Şimdi e, kendi partim bu fabrikayı yıkıyor, beni öldürmeden bunu yıkamasın. Heh, onu öldürmüyorlar ama fabrikayı da yıkıyorlar. Erbakan Hoca ve beraberindekiler şimdi ne yapabiliriz sorusunu soruyorlar ki, bence Erbakan Hoca'nın temel hareket noktalarından değiliz hep şuydu. Ben de öyle bakmaya çalışırım hayata. Bir şey oldu bitti. Eyvah, mahvolduk. Aman Allah'ım. Olur mu böyle şey? Hayır. Evet, ne oldu? Şu, şu, şu, Çok güzel. Şimdi ne yapıyoruz? Bitti. Oldu. Yandı. Kül oldu. Problem değil. Olan oldu kardeşim. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz sorusunu soruyorlar. Erol Çevikçe diye bir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili var. Bu adam biraz cevval bir adam. Çevresinde de 70'e yakın CHP'li var. Koca bu adamla temas kuruyor, oturuyorlar. Diyorlar ki bak emmi oğlum. Bu senin liderin olacak Ecevit. Sanayicilerin gazına gelip bu devletin sanayileşmesinin önüne geçmek istiyor. Yapmak istediği en önemli şeylerden birisi de Tumoslan'ı koça verecekler. Ee, İtalyanların kurduğu fabrikayı, Türkiye'nin ki halen mesela önemli bir fabrikadır, koça verecekler ve tüm şeyi dağıtacaklar. Diyor ki sen bu adama mani ol. Çevikçe ikna oldu Erol Çevikçe ve 70 arkadaşıyla beraber Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Sanayileşme ile alakalı Cumhuriyet Halk Partisi tavırlarına karşı çıkmaya başlıyor. O dönem, Abdülbak Hayal Bey'e belki, ben, bire ben Hayal Bey'e hatırlıyorum. Ecevit'i iktidarı getiren TÜSİAD, 78'in sonlarına doğru gazetelere, Hürriyet, Milliyet falan gibi o dönemin gazetelerine tam sayfa ilanlar vererek Ecevit'i istifaya çağırmaya başladı. Halbuki onlar getirmişti iktidara. Niçin? Çünkü istedikleri ekonomik kararları aldıramadılar, fabrikaları da sattıramadılar Erol Çevikçi yüzünden. Ve galiba 78'in sonunda falan Ecevit istifa ettikten zorunda kaldı. Çünkü gaz, benzin, mazot, işte e, gübre, yağ, sigara hiçbir şey kalmadı ülkede. Tüsiyan her şeyi kilitledi. Ve Ecevit istifa ettikten sonra Demirel Başak geldi, günten her şey bollaştı. Gerçi onun geldiğinde de kısa bir dönem sıkıntı vardı. Demirel e, Benzin vaadı da biz mi içtik diye meşhur sözünü söylemişti o dönemlerde. Bununla alakalı anlatılabilecek temel şey şu ki sonra 80 sonrası süreçte e, malum 80'de 12 Eylül oluyor, hoca e, içeri giriyor, bir sürü kalıyor, davalar falan filan, 84'te refahı kurduruyor, 87'de siyasi yasaklar kalkıyor ve 89'da, e, Van, Urfa ve Konya'da belediye başkanlıklarını kazanıyor Refah. 91-92'de İstanbul'da ufak tefek Bağcılar, efendim, Bahçeli Evler, Tuz'da falan oralar. Ve 94'te bütün Türkiye'de yerel yönetimlerde bir numara oluyor Refah Partisi. 95'te de genel olarak Türkiye'nin bir numaralı partisi oluyor. Bu ne demek? Ya yeter artık. Bak bizi hapse atıyorlar, partimizi kapatıyorlar, işte bizi kenara itiyorlar, yasaklıyorlar falan filan. Boşver. Değil, evet şimdi ne yapıyoruz, şimdi ne yapabiliriz e, demenin ve olup bitenleri çok da kale almadan sürekli olarak harekete geçip yeni bir şeylere niyet etmenin, girişimciliği galiba bir tarafı böyle bir şey değil mi? Bir şey, şey değil. Başarı sürekli yürümek demek değildir. Evet. Başarı düştüğü zaman birine katmayı bilebilmektir. Eyvallah. Girişimciliği böyle bir şey Sanırım Evet. Derler. Bu, bununla alakalı, şu başarı düştüğünüz zaman yeniden kalkmayı bilmekle alakalı bir anekdot anlatayım. Şevket Eğil'i. Ee, Şevket Eğil'i ekol bir insandır. Yani kendi çapında, belki Türkiye'de bulunabilecek 3-5 kişiden birisidir. Bir gün de şirket Bey'de getirmenizde fayda var. İnşallah. Gelir mi böyle? Yani e, beraber çalışırsak getiririz. Tamam inşallah. Çünkü ondan da öğrenilebilecek çok şey var. Şevket Eğil'i. Erbakan Hoca'ya şöyle bakabilir, böyle bakar demiyorum. Ya Erbakan Hoca, yani bu parti martı kurup şu hale geldi ya, yani ben de olabilirdim. Yani, ben de kurabilirdim, ben de yapabilirdim. Çünkü bakın 60'lı yıllarda şirkete Ege, Türkiye genelinde çıkardığı bugün gazetesiyle Müslümanları ciddi şekilde harekete geçirebilen bir isimdi. Mesela Sultanahmet Deyyurt'ta bazı sabah namazlarında 100 bin kişi, sabah namazını insanları davet ediyor 100 bin kişi sabah namazları kılınıyor. Fatih'te buluşuyorsunuz. 100.000 kişi sabah namazı kılınıyor. Beyazıt'ta 100.000 kişi sabah kadar, yani 200.000 kişi bazen. Sultanahmet'te keza bu güçle yani dolayısıyla Zeki de biriz. Yani ne şurayı yapalım falan. Onun Erman Kemal alakalı söylediği bir şey var. 91'de Milli Gazete yazı yazmıyor. ikna etti konu. Yazı yazıyor falan. <gülüyor> Her gün evine gidip yazı alıyor o zaman. Şimdi fax fax yoktu o dönemde. Eee ben yani bir buçuk sene kadar herhalde şeyde oturuyordum, köyde. Alvarek sitesinde. Her sabah arabayla önce evine gidiyordum Sultanahmet'e. Bir yaz alıp gazeteye geliyordum. Bir buçuk, iki sene böyle sonradan Allah'tan fax evine fax koydum da. iki sene kadar fax konusunda inat ettim ama neyse. Fax ikavradım. Söyleyeceğim şu, bir gün oturuyoruz evinde Ermakam Hoca'dan bahis açıldı. Şöyle durdu durdu. Hakikaten büyük adam dedi. Sonra bana döndü, şaşırdım, değil mi dedi? Yok dedim, şaşırmadım. Şaşırdım, şaşırdım dedi. E hadi şaşırdım dedim. Hakikaten büyük adam dedi. Çünkü düştüğü zaman bile hemen ayağa kalkıyor, hiçbir şey olmamış gibi, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor. Hiçbir şeyi kale almıyor dedi. Olan, ne olmuş bitmiş hiç önemli değil. Hemen dedi yeni bir hareketi, yeni bir yolculuğu, yeni bir yürüyüşü başlatabiliyor bu herhalde hepimiz için örnek olması gereken bir şey. Şimdi gençsiniz, şimdiye kadar ufak tefek şeyler olmuştur ama... ...bugünden sonra da hayatınızda çok önemli, belki sıkıntı verici, üzücü... ...bir sürü olaylar olacaktır. Eyvah, mahvolduk, aman Allah'ım falan. Hayır, tamam, olan oldu. Geriye döndürme şansımız olmadığını en iyi bilenler sizlersiniz. İyi, o adı, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ne yapacağız? Şimdi nasıl halledeceğiz? Bundan sonra ne yapacağız? Böyle bakmak, tahmin ediyorum, başarının başarının en önemli alakralarından birisi. Buyurun. Erbakan Hocamız madem bu kadar çok çalışkandı, Hayat Erdoğan ve Abdülhan Kül, onların yanından Erbakan asıl sebebi neydi Bu. Hani Erbakan Hocamız sonuçta bir dönem başkanlık yaptı, onları başka karar indirildi. o Hayat Erdoğan başka bir politika izledi yani. Yani ne eksikti de Erbakan hoca da o kendisine ağızla bu şekilde bir başarı sağladı. Bu 15 puanlık bir uzman sorusu. Basitçe şöyle söyleyeyim. Erbakan hoca bize önümüzde bulunan nehrin ya da önümüzde bulunan gölün derinliğini gösterdi. Mesela Milli Güvenlik Kurulu ben gazeteciyim işte 30 küsür senedir gazetecilik yapıyorum. Milli Güvenlik Kurulu denilen şeyin tam olarak ne olduğunu biz 97 1997 Şubat ayında öğrendik. Niye? Milli Güvenlik Kurulu toplanırdı. İki satırlık bir bildiri yayınlardı ayda bir. Hiç bir önemi yoktu bizim için. Ama 1997-28 Şubat'ındaki Milli Güvenlik Kurulu 11,5 saat sürünce ha Milli Güvenlik Kurulu bir şey var. Ve bu çok önemli bir yer. Bunu öğrendik. Anayasa Mahkemesi denilen kuruluşun 1971'de Milli Partisi'ni kapatırken yapıp ettiklerini çok bilmiyorduk. Ama 1900- 98 Ocağı'nda Refah Partisi'ni kapatırken anayasayı ihlal ederek Refah Partisi'ni kapatmış olmasını görünce ha anayasa mahkemesi var dedik. Danıştay, Danıştay denilen kuruluşun ne işe yaradığını bilmiyorduk. Ama başörtüsüyle alakalı bir takım idari kararların Danıştay'dan dönmeye başladığını gördüğümüzde Danıştay'ın ne olduğunu anladık. Danıştayı, Sayıştayı, Anayasa Mahkemesi Milli Güvenlik Kurulu bla bla bla. Hakimler ve savcılar Yüksek Kurulu. Hiç kimsenin gündeminde yok diye. Aklımıza bilmezdik ki onu. Bir süre sonra HSYK'nın ne olduğunu anladım. Dolayısıyla Erbakan Hoca önden yürüdü ve e, hedef alınması gereken noktaları ve uygulamalı olarak gösterdi. Şunu anlatmadı bize. Bak Anayasa Mahkemesi diye bir yer var. Bu burası tehlikeli bir yer. Burada şöyle olmalı. Hayır, böyle bir şey yok bizzat muhatap oldu. Gadre uğradı ve biz anlatık ka. Anayasa Mahkemesi'ne bir yerle gerektiğinde anayasaya aykırı davranabilir. Anayasaya açıkçası, aykırı davranan bir yer. Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının, hep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının Erbakan'dan sonraki geldiği noktayla alakalı çok uzun konuşulabilecek bir konu. Kesmeden şunu söyleyeyim. Hoca pazarlık etmeyen bir insan çok basit. Hiç pazarlık etmez. Bu, bu bardaktır. Hoca'ya birisi gelip ya Erbakan Hocam, şunun bardak değil de mesela bunun sabun olduğu konusunu gel de bir konuşalım. Hoca der ki hayır, hayır. Aziz kardeşim ben bunun sabun olup olmadığını seninle tartışmak için masaya oturursam baştan kaybederim. Niye? Bu bardak. Bardak bu yahu. Bunun sabun olup olmadığını tartışmanın ne anlamı var? Bu bardak. Hoca böyle bakar meseleye. Şu anki arkadaşlarımızın temel vasfı da şu, he, dış güçlerle fazla kavga etmeyeceksin, rantiye ile fazla kavga etmeyeceksin, bir takım şeylerle çok kavga etmeyeceksin, bir ara yol bulacaksın, bu ara yoldan yürüyeceksin. Bu nereden geldi? Bu yaşanan tecrübelerden geldi. Ta 70'li yıllardan itibaren kapatılan partiler, yaşanan şeyler, tehditler, şantajlar, şunlar bunlardan sonra bu ciddi bir tecrübedir. Ciddi bir birikimdir. Tayyip Bey ve beraberindekiler bunu belli bir noktaya doğru kanalize ettiler. Sistemde belki Türkiye'nin böyle olması gerekiyordu. Sistemde bunu uygun hale geldi. Şimdi Bakış açısına göre liralarda kazançlı, kuruşlarda zararlı ya da liralarda zararlı, kuruşlarda kazançlı olduğumuz bir süreçte devam ediyoruz. Başka türlü olabilir miydi? Bilmem. Neden? Olan oldu, biten bitti. Ama ne ki olmuştur, onda hayır vardır. Ve ne ki olacaktır, onda mutlaka hayır vardır inşallah. Dolayısıyla ya bunlar hainler, vay vicdansızlar falan işte. Bu farklı bir şey. Erbakan Hoca'nın tavrı farklıdır. Erbakan Hoca pazarlık etmez Burası benim ülkem. Bakış bu. Burası benim ülkem. Dolayısıyla bu ülkenin benim istediğim olmalı. Hoca böyle bakar. Ama şimdi diğerleri de biraz şöyle bakıyorlar. Ya burası bizim ülkemiz. Aslında bizim istediğimizin olması lazım ama bir de real politik diye bir şey var. Onlar biraz daha değişik bakıyorlar. Diyelim kesirmeden böyle söylenir. Bu. Buyur hocam. Tarihinde Habeşistan'da yatırmış. bir köye iddik Habeşistan'da. Köyde elektrik yok, su yok, uvalı yok, hiçbir şey yok. Belli bir yaşın, altındaki insanlar da çocuklar da, gençler de hatta yetişkinler belli elinde yaşındaydı görmüşler. Hiç beyaz adam görmemişler. Beyaz adam görenler de hiç Müslüman beyaz adam görmemişler. Beyaz adam deyince hırsızlar. İtti de gördüklerdir, onların namazı görmemişler. Hayret edin insanları. Beyaz adam görmüşler. Bir bunun şaşkını var. Bir de beyaz adam namaz kıyıyordu. Ee, şimdi o bana benim çocukluğum çocukluğum. Ee, Sivas'ın Gürün ilçesindeyiz. Köy ee, Köye jandarnalar diyor. Uzaklığı çavuşlar O uzaklığı çavuşların da namazları görsek bu yani, ya bize yeter. Yani kaymakam, subay bir de şeyi büyüyoruz. Müslüman olacak, abdestin olacak, tamam olacak, çok aykırı bir şey. Çünkü Müslümanların böyle kendi kalımına sıkışmış bir şeyleri var. Erdoğan Hoca, bana göre evet, başka diye. Ee, Hiçbir şey yapmamış olsun. Erdoğan Hoca'nın bugünkü başbakanlar, bugünkü cumhurbaşkanlar, bugünkü bakanlara, milletvekillerine, valideye, kaymakamlara Müslümanların da bu noktalara gelebileceği e, düşüncesini empoze etmesi bile en büyük girişimdir. En büyük hizmetidir. Ciddi söylüyorum bunu. Müslümanlığın bir zaman e, gitsin çiftliğiyle çağıyla alırsın, gitsin işte hamallık yapsın, gitsin inşaatta işçi olsun. Aman haa öğretmen olmasın, aman haa her makamda. Hele bir şey devleti de askerlik, köpe nevzü Böyle şey Müslümanların için çok uzak. Eğer bu konuca Müslümanların bu girişimci durumda, bunu e, doğru da yapsalar yani en doğrularını da yapsalar. E, bugünkü idareciler kesabeti oradan alıyorlar. Aradaki kar mı alıyorlar? Yani birileri kar yağmış. O meşhur kaç şey 80 80 8. Yağmış. Trakya'da öğretmen reklam aldı. Hmm. Çıktım tam oradan. Illa. Hmm. Kimse <gülüyor> gitmiyor. Radyolarda da falan ama bir Ama okula gitmek zorundayım. Öğretmenim. Kimse gitmiyor. Dedim ben öğretmenim. İdarecim yapıyorum. Yara, yara O benden sonra gelenler, hmm, <gülüyor> ee, basitçe şöyle bir şey söyleyelim. Allah razı olsun, ki, e, temel olarak şunu söyledi: Siz bugünleri yaşadığınız için, mesela o dönemleri anlama şansınız yok. Çok basitçe şöyle ifade edeyim. Üstad Necip Fazıl'ın kitaplarında falan vardır. Biz de o dönemleri yaşamadık. Allah demenin da yasaklandığı bir dönem. Düşün Allah demenin kanunda yasaklandığı bir dönem vardı. 40'lı yıllar, 30'lu yıllar. Ama ben şunu biliyorum. Mesela 60'ların sonu 70'lerde televizyon, televizyon yoktu tabii. Radyoda Allah, yani bu lafzı duyabilmek. Bu muhteşem bir şey. 70'li yıllarda falan mesela işte din, iman, şeriat... İslam, işte, işten, İslam düzenli falan filan telaffuz eden kişi şöyle bir 3 kilometre etrafını kolaçan ederdi. Çünkü 163 vardı. Anında içeri girerdiniz. Ve polis molis şimdi böyle yanından geçerken işte çok da kendisini aldırmadığımız <gülüyor> falan insanlar değildi. Polis gördüğümüzde şöyle hisaya girerdik. Asker gördüğümüzde... Jandarma. jandarma, jandarma, evet. jandarma. Beşhur lafı duymuşsunuzdur. Kadın... Köylü kadın, oğlu okumuş, yazmış, kaymakam olmuş. Köye gelmiş, oğlum ne oldu kaymakam? Evladım azıcık daha okuyup jandarma olamadın mı? Bu şaka değildir. Neden? Köylünün tanıdığı en yüksek görevli jandarma ve jandarma tozunu attırıyor memleketi. Jandarma kendisi bunu yapmasa bile üstteki onu zorluyor, o öbür onu zorluyor falan. Acayip bir düzen. Erdoğan Hoca 70'lerden itibaren bu ülkeyi dönüştürdü. Bu parti noktayı nazarından bakıldığı zaman, Saadet Partisi noktayı nazarından, AK Parti noktayı nazarından bakıldığı zaman anlaşılamayacak bir şey. Biraz makro bakmanız gerekiyor. Makro baktığınızda Türkiye Cumhuriyeti 70'li yıllarda Erbakan Hoca'nın ortaya çıkışından sonra doğrudan ve dolayı yollarda onun müdahaleleriyle bugünkü hale geldi. Ne oldu bugün? Kayseri'li bir torbacın ne oldu Cumhurbaşkanımız hanımı? Belki tenkide Cem Sarapar olsa bir mefes kendisi beş vakit Rizeli bir kaptanın oldu başbakan. İşte vaktiyle benim diyelim işte o da arkadaşım bilmem nerede bakan. İşte Ablulbaki'nin işte kapı komşusu işte bilmem ne genel müdürü falan. Yani 70'li yıllarda sizin gibi böyle oturup konuşan abileri beraber dinlediğimiz, sağımızda solumuzda oturan insanların çoğu bugün Türkiye'yi yöneten kesim. Bugün şöyle bir şansımız var. Şu anda şurada benim karşılıkta oturan arkadaşların da 10 sene sonra, 15 sene sonra, 20 sene sonra ne bileyim bilmemlerde nerede belediye başkanı, bilmem ne milletvekili, bilmem ne bakanlığı olmayacağının yani böyle bir şey yok. Çünkü böyle bir hayal 60'larda kurulamazdı. 70'lerde de kurulamıyordu. Ervatan Hoca geldi dedi ki hop bir dakika. Sadece seçkin ya da elit kesimin ya da kendini Beyaz Türklüğe adlandıran bir takım kesimlerin bu ülkenin sesinde boza pişirmesi diye bir şey yok. Bu ülkenin her ferdi madem ki anayasada eşit olduğumuz yazıyor. Hepiniz okuyabilirsiniz, hepiniz tüncar olabilirsiniz, siyasetçi olabilirsiniz, genel müdür olabilirsiniz. Dolayısıyla 70'li yıllardan itibaren açılan kapılardan bugün elhamdülillah artık mesela eşi açık olan bir bakanın garip karşılandığı bir Türkiye mizanı. Hani genel müdürler, şunlar, bunlar, bütün devlet kademelerinde falan askeri ikisi hariç neredeyse baktığımızda mutlaka dindardır. Kim bahsedirse mutlaka dindardır diye içimizden geçiyor. Ha yanlışları, şunları, bunlar vardır. O ayrı mesele. Dolayısıyla işte AK Parti doğru yaptı. Bu böyle bir şey değil. Yukarıdan bakılacak bir şey. Büyük resme bakmak gerekiyor. Büyük resme baktığınızda Türkiye ciddi şekilde dönüştü. Keşke demek ya da ya şöyle olsaydı, böyle olsaydı olsaydı hesap yapmak çok anlamlı değil. Neden? Olan oldu. Ama basit bir şey söyleyeyim. 2002 senesi Kasım ayında yapılan seçimlerde mesela işte Saadet Partisi falan kazanmış olsaydı konuşulmaması gereken bir şey bu ama bugünkü tablo çok daha farklı olabilirdi. Ne olabilirdi? Ne bileyim birkaç ihtilal yaşardı, bir şeyler olurdu. Allah korusun 97-98'de... 3 milyon kişiyi öldürebiliriz diyen gerizekalılar para hırsıyla belki ülkeyi daha fazla kana boyayabilir. Bütün mesele para var. Hiç. ideoloji falan filan yok öyle bir şey. Bütün mesele o dönemde işte 60 milyar dolar falan bir görüşe göre 100 milyar dolar ortamlandı. Birileri götürdü. Adamların derdi, gücü paraydı ve içkiydi. İçki, kadın, para. Ee, onun için süreci özellikle sizlerin Süreci bence geniş plandan görmeniz, neler yaşandığını detaylı bir şekilde araştırıp belli bir noktaya kapılıp kalmamanız gerekiyor. Ne için? Biz onları yaşadık, sıkıntılarını çektik, çilelerini çektik. Bir de sizin çekmenize gerek yok. Siz daha geniş planda bakın ve siz bence şunu düşüneceksiniz artık. Tayyip Erdoğan sonrası ne olabilir? Tayyip Erdoğan alın ömürler versin, Allah sağ, sağlık sıhhatı afiyet versin. Hayatta olduğu sürece AK Parti en azından en azından bir dönem daha Türkiye'de şeydir ve sosyolojik kuralları alt üst eden bir şeydir bu. Türkiye gerçeğinden baktığınızda bence Türkiye'de sosyoloji kitapları falan yeniden yazılacak. Niçin? En sulandırılmış haliyle bile hocanın koyduğu kuralların ne kadar güzel olduğunu gösteren bir yapıdır. Niçin? Milletin istediğini yapıyorsun. %100 böyle hayır. Ama olduğu kadarıyla bile milletin ya %50 oy alıyor adam, bu olacak şey değil. %50 oy alıyor. Ve bütün karşısında olanlara rağmen okumuş yazmış e, ama at gözlüğü takmış kesimin bütün aleyhle çalışmalarına rağmen 100 liraya o yapıyor. Ve gittikçe de yükseliyor. Çok mu süper başarılı? Hayır. Ne yaptı? Sadece şu. Öncekiler 100 lirada 90 lirayı ceplerine atıyorlardı. 100 lira 100 lira ayrılan bir yapıması için iş yapım ayrılan 100 liranın 90 lirası bir atıp 10 lirayla onlar da bir şey yapmıyorlardı, yarım bırakıyorlardı. Şimdi 100 lira ayrıldığında hiç değilse 80 liralık, 85 liralık iş yapılıyor. Ve dolayısıyla herkes yapılanı görüyor. Efendim ideali 100 lirayla aslında 150 liralık iş yapmaktır. Doğru. Ama e, bu da hikmete ters. Hatırlayın, büyükleri devlet işlerine yaklaşmamışlardır. İmam Azam İmam Malik, İmam Ahmet bin Ben hepiniz herhalde benden iyi biliyorsunuz. Ee, devlet işi teklif edildiğinde kaçmışlardı hapse atılmışlardı, Hatta birisi dövülerek öldürülmüştür. Bu takva tarafı. Ama e, devlet işini o zaman kime bırakacağız? Çapulculara mı bırakacağız? Devlet işinde demek ki içimizden birileri yapacak. Onların biraz bir şeylere bulaşacaklar. Biz ideali yakalamaya çalışacağız. Ama yakalanabilir mi bilmiyorum. Evet. Yani etmeniz geri bir hücuma yaşadılar bakalım. Başbakan Erdoğan bir arayol buldu, o şekilde devam ediyorlar. Yani ben Başbakan Erdoğan bir hı hı. başarı sağladı bu çok farklı bir şekilde gözüküyordu sonuçta. Erdoğan önce de bunu söylüyordu ama yine fikir ayrılıklarını biraz çok metan takip edemiyoruz. Hani. Erdoğan, Erdoğan hocamızın asıl amacı neydi böyle? Erdoğan'ın nasıl bir amacı izlemesini istiyoruz da ayrı bir görüş evet. var mıydı? Evet. Şimdi bakın Erbakan hoca pazarlık yapmazdı dedim. Erbakan hocanın temel, vasıf, temel vasıflarından birisi de çok istemek, ideali istemek, mükemmeli istemek ama bunu bunun pek mümkün olmayacağını bilip daha azına razı olmaktı. Erbakan hocanın AK Parti ile alakalı Saadet Partisi Genel Başkanı olarak ya da bir Saadet Partili olarak söylediği kamuoya açık sözler farklı sözlerdir. Kamuoya açık noktalarda bile mesela bakın Hoca sıklıkla şunu söylemiştir. Evliliği göçtüler. Bugün namaz kılan ve hanımı kapalı bir Cumhurbaşkanı varsa bu sizin eserinizdir. Namaz kılan ve hanımı kapalı bir Başbakan ve bakanlar varsa bu sizin eserinizdir. Bu da sözdür. Ha, arka plandaki Büyük fotoğrafsa şu, bugün olup biten bazı şeyler çok bodoslamadan girdiğiniz zaman olamayacak şeylerdi. Ha, Cenab-ı sesi olur, eyvallah. Ama işte bir de işin sünnetullah boyutu var, ilmi temelli, ilmi bakış açısı falan boyutu var. Dolayısıyla o ekip, bugünkü ekip bir yol ve yöntem buldu, bir ara yol buldu ve bunu hakim kıldılar, böyle gidiyorlar. Hocam böyle davranmazdı. Niçin? Tekrar ediyorum, hoca pazarlık etmezdi. Hoca belki, belki ee, yani AK Parti'ye gidecek şimşeklerin ve yıldırımların bir bölümünü kendi üzerinde çekti. Niye? AK Parti ile alakalı bir şey söyleyecek olanlara şu dedi: Ya sen bunlara bunu diyorsunuz ama bak işte o burada, asıl milli görüş burada. Bunlar değil, bunlar gömleği çıkardı, bunlar milli görüşü falan değil. İşte bunlar e, ne diyelim sıradan e, sıradan kapitalist bir parti falan. Belki bunun denmesi gerekiyordu. Bilmiyorum, bunu anlamak mümkün değil. Çünkü Erbakan Hoca'ya mesela birçok insan şunu sordu. Ya hocam bütün bunlar senin eserin olmasın? Bütün bu işler, bütün bu görünümdeki çatışmalar falan dalga dubara olmasın? Birçok insan bunu sordu. Bunun cevabı Erbakan Hocam'ın gülümsemesiydi. Niye gülümse? Bilmem. Ama ben şunu biliyorum. Çağlayan, yaşınız ne kadar müsait bilmiyorum ama Çağlayan konuşması vardı. Yakın 2007. Çağlayan'daki meşhur Bizans çocukları, Fatih'in çocukları konuşması. Ben o konuşmayı dinledim. Sonra oradaydım, dinledim ve hiç de medyanın falan yorumladığı gibi anlamadım. Hoca. Çünkü hoca çok Hakikaten nezih bir insandı, kibar, kolaylıkla böyle e, en ciddi, en ciddi eleştirilerinde bile e, kolaylıkla hakaret etmeyen bir insan. O konuşma ama medya tarafından e, AKP'nin bitingine katılanlara Bizans'ın çocukları dediği şeklinde yorumlandı. 2007 seçimler, 22 Temmuz seçimlerinden iki gün ya da üç gün önce Dunja Özkan'ın e, Kanal Türk'te programına çıkıyor hoca, band çekimi. Birçok insanda kızıyor, ben de kızıyorum. Ya, Tuncay Özkan'da evet. ne beklerim ben Tuncay Özkan'da? Ama hocam için de propaganda oraya çıkıyor. O gece hocanın başka programı olmadığı için, program bant yayını olunca ben hocayı ikna ettim. Ve Ankara'da TV5'te canlı yayına hocayı çıkardım. Buradan gittim Ankara'ya. Evine gittim. arabada yanımdayım. Evden beraber stüdyoya geliyoruz. Yolda dedim ki, hocam, misal ederseniz şu... Çağlayan'da yaptığınız konuşma halen yanlış yorumlanıyor ve bence Saadet'e oy kaybettiriyor. Benim bakış açım buydu. Evet, müsaadenizle dedim ben orada bir soru sorayım da şu konuyu bir tavsiye edelim. Hocam şöyle düşündü, düşündü, bayağı düşündü ama iki dakika falan düşündü. Ben dedi, bu konuda bir şey söylemeyeyim. Sen konuş ve tavsiye et. Yani onun, e, hoca bir şey demeyecek mi? ...ben o konuya bir açıklama getireceğim. Hocada bir şey söylemediği için... ...sükut ikrardan gelir olacak. Bu bence mesela... ...ciddi bir şeydir. Çünkü oy peşindeysem ben... ...oy peşindeysem... ...tavsiye ederim. Niye yani? En de sonunda oy kaybettirecek. Ha hocam gibi bakabilir miyim meseleye... ...bakamam. Niye? Hoca başka türlü bakar. Bu ve benzeri bir takım şeyler var. Dolayısıyla hakikaten... Hoca bu işlere nasıl bakıyor? Bilmiyorum. Hocam, şimdi Tayyip Erdoğan az çok dini bilisi onun bir kimse. Tabii. Ama mesela geçenlerde aynı masaya gittiğimiz o an live'lı pause'e o söz, o söz bence çok özel değerlendirilmesi gereken bir söz. Konjonktüre bakıp ee, çok özel değerlendirilmesi gereken bir şey. Katılıyorum. Bu sözü söylememesi gerekirdi ama Mısır, Tunus, Libya, Suriye oralardaki gelişmeler ve o seyahatten sonra biliyorsunuz New York'a gitti. Birleşmiş Milletler toplantısına gitti. Dolayısıyla orada takınılan tavırla alakalı onlara söylediği sözün bence belli bir anlamı vardı. Doğrudan layıklık hı hı. talep eden, layıklık tavsiye eden bir söz olmaktan ziyade sanki konjonktürel bir sözdü. Siyaset. Allah a emanet. Çünkü şu anda bölgede neler yaşandığını tam olarak hepimiz bilmiyoruz. Belki diyelim ki ben sizden azıcık fazla biliyorumdur. Çünkü yaklaşık bir, bir ay önce falan Ahmet Davutoğlu'yla akşam 8, sabah buçuk arası uzun süren bir muhabbet oldu. Muhabbette ben de vardım. Arka plan meselesi var. Şimdi şunu unutmayın. İyilik isteyen bizler kötülerin elleri kolları bağlı bir şekilde oturduklarını, hiçbir şeye müdahale etmediklerini bir şey yapmadıklarını zannederiz. Hayır. Kötüler Allah önem bizden daha fazla bir şekilde faaliyettedir. Çünkü onlar işe e, dünyevi amaçlar için, maddi karşılıklar için, başka bir takım karşılıklar için bakarlar. Dolayısıyla Orta Doğu'da yaşanan birçok meselenin arkası karmaşık. Şunu söyleyeyim yeter. Mısır'da Tunus'ta yaşanan olayların arkasında ihvanın payı çok büyüktür. Yani tahrir meydanı ihvanın kontrolündedir ama ihvan hiçbir zaman öne çıkmadı. Niye çıkmadı? Öne çıksaydı Aa, gericiler, vay vicdanse şeriatçılar falan denilecekti. İnsanları kanalize etti ama e, genel sloganları dile getirdiler. Hiç kendilerini ön plana çıkarmadılar. Bu tecrübedir. Halen mesela şu anda yüzde 40 ihvan aldı, yüzde 20 yüzde 20 civarında Selefiler aldı. Halen mesela çok da İslami bir görünüş verilmiyor ortada. Yani niye verilmiyor? Batılları tedirgin ederseniz, yarın bir gün yine karıştıracaklar. Dolayısıyla belki Türkiye'deki yapı işte bu işin biraz orta yol. Fazla tedirgin etmiyorsunuz insanlar. Şimdi bakın Avrupa Birliği Avrupa Birliği diye yanıp tutuşuyorlar gibi geliyor değil mi bize? Yok, Burad Mercan, e, bu eskiden çok sıkı fıkıydı, yani halen önemli bir isimdir AK Parti'de. E, 2000, daha, o en har hararetli yıllar 2005. Muhabbet ediyoruz, dedim ya ne bu Avrupa Birliği aşkı? Ne olmuş ki dedi, ne, ne dedim yani girecekmiş gibi çok uğraşıyorsunuz. Ya dedi onlar... ...sanki alacakmış gibi yapmaya... ...biz de sanki girecekmişiz gibi yapmaya... ...devam ediyoruz dedi. Mesele bundan ibaret. Neden bu? Yani işte... ...Avrupa Birliği kriterleri, değerleri... ...şunları, bunları... ...ha bunun tümüyle saf bir şemit değil. İşte zina yasak olmaktan çıktı. Ama bakın şimdi... zina yasak olmaktan çıktığında... ...bizim gözümüzün görmediği... ...başka bir şey de çıkıyor. Çeşitli vesilelerle... İmam nikahıyla yaşayan bir sürü insan var. Şimdi imam nikahlı beraber yaşıyorum dersen suç. Ama seviyeli birlikte yaşıyorum dersen değil. Yani bu niye? Sistemin bir yerden bir yere geçişinde bir takım adımlar var. İşte şimdi mesela insan hakları ve özgürlükler bağlamında diyelim klasik lafla eşcinsel hakları falan gibi şeyler ön plana çıkarılıyor. Niye? Batı bunu istiyor. Avrupa bunu istiyor. Sen de bunun yanında başka şeyleri yapmaya çalışıyorsun. Bir, bir, a, denge oyunu bu. Bu denge içerisinde bir yere doğru gitmeye çalışıyorsun. Ha bugün geldiğimiz nokta ne? Avrupa Birliği acaba kalacak mı? Bence çok fazla şansları yok. Şu anda yeni bir şey oluşturmaya çalışıyorlar. Çünkü çok açılmanın, o alçaklar bence çevredeki ülkeleri soydular. Kısa sürede soydular, posalarını çıkardılar. Şimdi onları sistem dışına atacaklar. Mesela Macaristan'ı soydular. Ben biliyorum yani. E, Allah Bulgaristan'ın falan posasını çıkardı. Yunanistan'ın posasını çıkardılar. Var olan her şeylerini el koydular. Bütün zenginliklerini kısa süre derlerine geçirdiler. Şimdi de onları kenara atmaya hazırlanıyorlar. Çünkü bu, en ufak bir vicdan yok bu batılarda, Hristiyanlardı. Batınlardı yani, Avrupalılar. Şimdi ani çok uzağa gitti. Evet. Peki şöyle bir mu? Hani biz mesela Türkiye yeniden Osmanlı gibi. Ama Şimdi bakın, yeniden Osmanlı diye bir şey çok anlamlı bir şey değil. Niçin değil? İsminiz neydi? Maşuk. Efendim? Maşuk. Maşuk. Maşuk kardeşim bak. Osmanlı tarihi bir açıdan muhteşem bir tarihtir. Ama bir başka açıdan baktığında saray entrikalarının döndüğü, hanım sultanların ortalığı karıştırdığı, siyasetin kol gezdiği... Şehzadelerin öldürüldüğü, katledildiği e, bu tarafı da olan bir şeydir. Bu bir bakıştır. Kemal Tahir buna şöyle bakar. Osmanlı nizam-ı alem için evlatlarını feda etmeyi bile göze aldı der. Bu bir bakıştır. Bir başkası, vay vicdansızlar, padişahlar evlatlarını kesti der. Bu da bakıştır. Dolayısıyla efendim, Osmanlı gibi bir sistem. Hayır, şimdi şuna bakabilirsin. ...Nasıl bir Müslümanların bir arada olabileceği nasıl bir şey oluşturabiliriz? Bu işte makro bakabilmektir. Ya Osmanlı dersek birileri rahatsız olur. Niye? Osmanlı'nın olumsuz çağrışımları da var. Ne yönden olumsuz çağrışımları var? Arapların çoğunu Osmanlı bugün şey diye... ...emperyalist diye, sömürücü diye anlatıldı. Öyle mi? Yok değil. Osmanlı gittiği her yere... Aldığından çok daha fazlasını bırakmış. Niye? Cenab-ı Hak bereketlendirmiş. Aldığından çok fazlasını bırakmış. Niye? Oraya gönderdiği valiye demiş ki emmoğlu götürdüğünden fazla bir şey geri getirirsen hesabını verirsin. Onun için kimse geri bir şey getirmemiş. Han, hamam, cami falan filan kervansaraylar yapmışlar. Sistem farklı bir sistem. Şimdi Osmanlı gibi derken mesela yarın öbür gün hepiniz kendi çapınızda araştıracaksınız. Osmanlı nasıl çöktü? Hemen size bir tüyo vereyim. Mesela e, Kemal Karpat'ın kitaplarını okuyun. Toprak sisteminin nasıl değiştiğine bakın. Şahsi mülkiyet bu ülkeye girdikten sonra ipler kopmuştur. 1800'lere kadar ayanların o aneli senedi ittifaka kadar mesela şahsi mülkiyet diye bir şey yoktu. Şahsi mülkiyet girdiğinde tüm yapı değişmiştir. Falan filan. Ha, dolayısıyla Gelecekte böyle bir şey oluşturulabilir mi? Tabii ki oluşturulabilir. Ve mesela İslam ülkelerinin çoğunu görmüş. Oralarda mesela Suriye'de ben herhalde 2000'den beri 10-15 defa gidip geldim. Başbakanlar şunlar bunlar konuştum falan. Suriye'deki yapıya bakıyorum. Komedi. Dolayısıyla yani Suriye bence çok basitçe ele geçirilebilecek bir yerdir. Etki edilebilecek bir yerdir falan. Diğer ülkelerde öyle. Mümkün mü mümkün ama ...yeni bir zihinle olabilir. Bu ne? Bu bilgi. Çünkü olduğu kadar çok bilgili olmalısınız. Uluslararası şeyler, şunlar, bunlar... ...bağlantılar. Mesela işte Ahmet Davutoğlu. Bu konuda zirvedir. Şu anda zannediyorum... ...dünya çapında bir zirvedir. Bir stratejik derinlik kitabı. Yani iki defa okuduğum halde... ...hala tam altından kalkamadığım... ...bağlantılarla dolu. Sizin kendinizi geliştirmenizle alakalı bir şey. Osmanlı olmaz da işte ne bileyim Müslüman ülkeler, işte Avrupa topluluğu olmuş ya, ne bileyim biz de Asya topluluğu kurarız ya da işte Orta Doğu topluluğu kurarız. Kurabilmeyiz tabii ki kurarız. Ama altyapısını oluşturmak gerekiyor. Bilgi en önemli silah kurulu. Evet. İslam kuralları yürütülecek mi? Yani, İslam kurallarıyla bir... bir evet şey. yani, bakın. Bu işin temel esprisi şu, bir kavim nefsini ıslah etmedikçe Cenab-ı Hak onları ıslah etmez. Böyle miydi? Bir kavim nefsini ifsad etmedikçe Cenab-ı Hak onları ifsad etmez. Dolayısıyla 75 milyonluk bir ülkede İslam kurallarından bahsedebilecek hale geliyorsa insanların bunu kalben, en azından büyük bir çoğunluğunun kalben kabul edebilmesiyle alakalı bir şey. Bunun da işin doğrusunu sizin onlara aktarabilmenizle mümkün. Bizim onlara aktarabilmemizle mümkün. Yani çünkü olaya insanlar nasıl bakarlar? Şematik bakarlar. Ona kol kesiyorlarmış falan filan. Bilgiyle bakılırsa nedir? Ya koskoca Osmanlı tarihi boyunca bir ya da iki tanedir. Vay rejim ediyorlarmış. Zina edebileceğini düşünen birisi recm edilme ihtimali varsa şeriata karşı çıkar. Ama af buyurun müsaadenle af buyurun. Bir başkasıyla zina etme düşüncesinde olan kişi bir başkasının kendi aile efradından birisiyle bir şey yapma ihtimali olursa rejime taraftar olur. Hırsızlık konusunda birinin, bir başkasının elinin kesilip kesilmemesinden çok... ...ulan bir gün bir hıyarlık yaparım da benim elim kesilir diye bakan kişi... ...kendi malı çalındığı zaman hırsızlıkta bırakın el kesmeyi, kafa kesilmesine bile cevaz verir. Bu bilgiyle alakalı bir şeydir ve biraz da hemhal olmayla alakalı bir şeydir. Ve Türkiye'nin bugünkü durumunda... Gerçek manada bu sorun net olarak sorulursa bulabileceği karşılık belki yüzde on bile değildir. Bu karşılığın yüzde elli birin üzerine çıkmasını hedeflememiz gerekiyor. Ondan sonra bunu tartışırız. Bir de anekdot size. Bugünlerde herhalde aktüyeteyi takip ediyorsunuz. Faik ışıkta bir avukat adını duymaz var mı? Evet. Hı? evet. Evet. Şeyin neydi o adam? Aziz Aziz Yıldırım'ın Yıldırım avukatı. Faik. Türkiye'de rastlayabileceğiniz en uçuk avukatlardan birisidir. 80'lerde Milli Gazetede beraber çalıştık günler. Benim yardımcımda talebeydi o dönem. O ilgileri, şunlar bunlar değişik bir şeydir. Bugün bürosunda oturuyoruz 90'lı yıllar. Davalara girmese de avukatımdı. Davalara girmez arkadan hallederdik işleri. Odada oturuyoruz. Her taraf hukuk kitaplarıyla dolu. Dedim ya Faik dedim. Yarın dedim tuttuk şeriatı ilan ettik. Bu kadar dedim kanun, kitap, şubu var. Ne yapacağız bunları dedim. Ay şöyle baktı, baktı, baktı, baktı, baktı, ciddi ciddi gözden getirdi. Abi dedi be mesele yok. Niye dedim? Birkaç tane, birkaç tane kanun var. Onun dışındakilerin hiçbir farklılığı yoktu. biliyor musun? Şimdi e, dolayısıyla İslami sistem olabilir mi? Tabii ki olabilir ama... İslami sistem tepeden inme, hakim olabilecek bir sistem değil, içten gelerek talep edilmesi gereken bir sistem. Çünkü, e, yani Efendimiz dönemini hatırlayın, mesela kadının biri geliyor, beni temizle diyor. Zina ettim, beni temizle, yok yapmamışsındır, beni temizle diyor. E, ve bütün zorlamalarına rağmen inkar etme yoluna gitmiyor. Bu, bu müthiş bir şeydir. Onun için insanların buna hazır hale gelmesi lazım. Bu hepimiz için nihai hedeftir, temel idealdir ama bunun için de gayretmemiz gerekiyor. Belki de bizim imtihanımız bu. Buyurun. Tebrikli bir Yavaş yavaş merceği birden olmaz. Aynı Vallahi gözüken o. Yani Efendimiz dönemine bakın. Yani diye bir süreç var. Bu dönemde bu nasıl olur? O kadarını bilmem ama gözün gördüğü şu. İnsanların bugün çok basit bir şey söyleyeyim. Mesela miras hukuku bireysel bir davranıştır. Kanunlar her ne derse desin. Ben diyelim ki ailemde bu işi öğretmişsem, miras hukuku konusunda bilgi vermişsem de erkek çocuğun işte iki kız çocuğun bir. Öyledir değil mi? Hisse alacağı konusunu kabullenmişsem ve kız kardeşimle bunu kabul edebilecek durumdaysa fazla mesele yok. Ama kız kardeşim maddi hırsla, bir dakika. Sana birse, bana da bir demişse, yani burada bir problem var. Bu kendiliğinden kabul edilmesi gereken bir şey. İkiselleştirilmesi gereken bir şey. Yani mesela namaz. Türkiye'de bir insanın namaz kılıp kılmadığı konusu çoğu zaman çok net anlaşılabilecek bir konu değildir. Niye? cemaati devam alışkanlığı çok fazla olmadığı için herkesle alakalı hüsnü zannedebilir. Adam kılıyor. Hatta o hale gelirsin ki ya ikindiği kılmadı ama herhalde bu ikindiyle öğleyi beraber kılmıştır falan. Ee, bu tamamen bireysel bir şey. Ee, yani da şeriat var. Ama yani Suud'da mesela içki içtiği için kırbaçlanan bir sürü insan var. Yani Suud'da af buyurun ama zina yapan bir sürü insan var. Allah'la nasıl oluyor? Oluyor, insan bu. İnsan var ki yasaklar var, insan var ki haramlar var. Ve şunu da unutmayın, Efendimiz bugün gün sahabe-i kiramdan bir grubun yanına gittiğinde ağlaştıklarını görüyor. Basit, kısaca anlatayım. Ne oldu size deyince, onlar da diyorlar, günahlarımızı düşünüp kahırlanıyoruz. O da diyor ki, siz günah işlemeyen ve tövbe etmeyen bir kavim olsaydınız, Cenab-ı Hak sizi helak eder, yerinize günah işleyen ve tövbe eden bir kavim yitirir. Meseliye biraz böyle bakalım. Dolayısıyla bu nihai hedeftir. Cenab-ı Hak isteseydi, kün derdi, herkes anında Müslüman olabilir. Bu ne? Bu bir imtihan meselesi. Dolayısıyla... Bu içinde bulunduğumuz süreci böyle yaşayıp mümkün olduğu kadar çok insan hidayetine vesile olmak için gayret etmemiz gerekiyor. Evet. Davetçiler olarak İslam'ın insanlara vermemiz lazım. Peki siyaset adamları İslam'ın okuduğu gelmesi için yavaş gidiyorlar mı? Evet. Gidiyorlar mı? Gidiyorlar. Ne kadar gittikleri ayrı bir konu. Çünkü bak... İdealler siz yaşlardayken çok keskindir. Ama yıllar geçip e, real politikle, gerçekler, hayatın gerçekleriyle karşılaştığınız zaman bir takım şeyler esner. Ondan sonra siz yaşlardayken e, keskin olan ben bu yaşa gelince derim ki tecridi olarak bu iş olur ancak derim. Doğru olan hangisidir bilmiyorum. Önce ideallerin bu kadar keskin olması, sonra yavaş yavaş olgunlaşması, elinizden geleni yapmanız lazım. Ben ne yaptım mesela gençliğimde düşünüyorum. Çevremde Allah rahmet eylesin, anneciğim ben orduya gittiğimde daha sıkı kapanırdı Kız kardeşlerim ama abim geliyor ya da işte kardeşim geliyor falan diye biraz daha derlenir, toparlanırlardı. Ne bileyim işte haremlik selamlık diye bir şey olduğunu e, mümkün olduğu kadar gösterdim. Elhamdülillah... Çocuklarım çok da memnun olmasam bile namaz, falan gibi konuda elden geldiği kadar dikkat ediyorlar. Ve çok ilgi çekici bir şey. Birçok şeyi ben onlara öğretmediğim halde. Öğretmedim, biliyorum. Birçok şeyi sanki genetik olarak kazanmış görüyorum onlar. Belki siz de öylesiniz. Biz birçok şeyi okuyarak öğrendik. Hakikaten okuyarak öğrendik. Niçin? Geleneği yoktu. Fetret dönemiydi. Kopmuştuk her şeyden. Hiçbir şey yoktu 70'liğinde. Var mıydı? İşte bakın söyledi. Milliyetçiliği biz Müslümanlık diyebiliyorduk. Yok milliyetçilik Müslümanlık değil. Milliyetçilikte de ciddi bir ırkçılık kokusu var. 70'li yıllarda falan muteber insan böyle milliyetçi falan insan. Af buyurun. Elinde işin kadehiyle milletim falan filan nutku atana biz böyle bakardık. Sonra dedik. Evet. evet. Sonra, sonra sonra bir dakika ya dedik biz Müslümanız. Müslümanız biz. Evet. Müslümanlık içki haram. Bu herif içki içiyor. Baştan onun ne ver. Bu bir süreç. Tecrühe olarak oluyor bu. Ve hakikaten yani o dönemde işte 70'li yıllarda en üzerinde tuttuğumuz birçok insanı sonra selam vermez hale geldik. Niye? Müslümanlık önemli olan o. Halen bu işi çok halen tam olarak kavrayamamış insanlar vardır. Nedir o? Dini ön plana almaz. Devleti ön plana alır. Milleti ön plana, milliyeti ön plana Yok artık örnek vereyim size. Afet Tılga yeni çağda yazıyor. Bir ara Milli Gazete'de yazıyor. 2008 Suriye'de büyükelçinin ikametgahında resepsiyondayız. 70-80 kişiyiz. Aramızda hanımlar var. Hanımlar çoğu da başörtülü. Bir kısmı başörtülü. İki tane Rıza Zelyut ve bir şair var. Atol Behramoğlu falan da var. Yani Suriye, Musayri olduğu için Türkiye'den Alevi kesimden insanlar çağırmış. Onlar, adamlara şöyle bir baktım, deliriyorlar. Niye? Benim hanım orada işte. Falan. Başka hanımlar falan da var. Adamlar deliriyor. Ulan elçilik hikam Başörtülü kadınlar var. İçki yok falan. Herifler delirdi. Dönünce Atatürk resmi yok elçinin hikam falan diye yazı yazdılar. Afet Hanım da Milli Gazete'de benzer bir yazı yaz, yazmaya çalıştı. Hocam dedim sen ne yapıyorsun? Ama Ekrem Beyciğim niye yoktu dedi. Allah Allah. Afet İlgaz benim insanıma hitap etmeye çalışan, benim din kardeşimi hitap etmeye çalışan birisi. Ama tuhaf bir şekilde Rıza Zenül Atol Behramoğlu ile aynı paralelde. Nereden bakıyoruz bu Din? Hayır, din değil. Başka bir şey oldu. Kusura bakma, benim seninle işim olmasın. Ondan sonra işte e, Necdet Sağolsun Necdet hocasıdır o şeyden e, eğitmen üstünde. Şimdi işte ne kadar gelirse gelsin bir noktada iş kopuyor. Bakış açısı başka türlü oluyor. Bu bir süreç. Tecrüci tecrüdi geçiş. Ama e, tekrar ediyorum. Bakın 70'li yıllarda 70'li yıllarda Radyoda Allah lafzını duyduğumuzda, duyduğumuz mutluluktan bugün elhamdülillah geldiğimiz noktaya bakın. Burada oturmuşuz, bunu konuşuyoruz. Bunu 70 yıldır yapmaya kalksaydık var ya, binayı 8 tur dolaşırdık. 8 tur dolaşırdık, pencereden etrafa falan bakardık. Tekrar, tekrar kapıyı böyle konuşabilirdik ancak. Bu yani bak hepimiz elhamdülillah rahat bir şekilde konuşuyoruz. Buyurun. Hani Allah lafzı falan geçmediğiniz ama e, şimdi baktığımızda da en azından ben Konyalıyım. Konya'ya baktığımızda dışarıya belki de pantolonlu kadın çıkmıyordu. Şu anda e, baktığımızda 10 yıla e, aradan sonra şu anda mini etekte bile dışarı çıkanlar var. Çarşambılar doluydu. Şu anda <gülüyor> görmek e, nadir evet. yani. Yani ahlaksızlık da e, had safhada çoğaldı yani. Allah belki söylemek serbest oldu. Başörtüyle belki üniversiteye girmek serbest oldu ancak şu anda da insanlar başörtü örtmemesi için büyük bir baskı var. Şimdi işte burada iş bize düşüyor. Şimdi mukayese edecek olursak basit bir şey söyleyeyim. Ben 1975 senesinde ordudan ayrıldığımda ordunun nüfusu 45 bin ya yani da 50 bitti. Bir tek hanım bir tek bir hanım, bir eczacı abimizin hanımı gerçek manada tesettürlüydü bilinçli olarak. Beş binlik bir şehir. Servet Şahin şimdi galiba ticaret odası başkanı. Onun hanımı tek. Belli ki üniversite bitirmiş. Herhalde Şule Hanım'la falan filan bağlantısı olan bir hanım bacımızdı. Sadece o kapalıydı. 80'lerden sonra orduya gittiğimde çevremde bulunan eş, dost, akrabadan e, hakikaten dekote gezinen birçok insanın kapandığını ve çarşafa girdiğini gördüm. İstanbul'u hatırlıyorum, 70'li yıllardaki İstanbul'u. Şu anki haliyle mukayese ettiğim zaman şunu görüyorum. Elhamdülillah. Namazlarda, camilerde genç yoktu. Hani genç böyle tuhaf tuhaf bakarlardı. Ulan bu yoluna mı şaşırmış falan. Tek tük belki polis, polis. Şimdi elhamdülillah her camiye gireli polis görüyorsunuz. Askerler pek rahat değiller. Belki şu anda başlarlar bir süre ama... E, Eskiye nazaran baktığınızda muhteşem bir gelişme var. Ha bir yandan da serbestlik var. Ne oldu? Bir yandan sen çalışıyorsun, bir yandan başkaları çalışıyor. Nasıl çalışıyor? Üniversite. Konyalı bir kız, Konya'da mesela mahallesinde standart kıyafetin dışına çıkmaya cesaret edemez. Ama atıyorum uşaktan gelmiş bir kız, Konya'da her türlü arnavus duvarını çatlatır, rahat dolaşabilir. Türkiye'nin her tarafına üniversiteler geldi. Herkes, ooo Allah, üniversite gel falan. Yok ya, ahlaksızlık geliyor. Ama geliyor, vaka bu. Ne yapabiliriz? Bilmem. Bir formül bulmak gerekiyor. Her gelişmenin, işte bir de antitezi var. Ben şuna inanıyorum. Türkiye, ahlaki açıdan, dini açıdan gelişiyor. Akışla alakalı bir şey bu. Niye? Ben kafamda böyle mukayese ediyorum. Ama bir yandan da siz onu görüyorsunuz. Ama ben şunu da görüyorum. Mesela çarşaflılar, kapalılar eskiden mecburen işte dışarı çıkıp sokakta dolaşıyor. Şimdi arabasına biniyor çarşaflı hanım. ihtiyacını görüyor ve ben onu pek görmüyorum artık. Ya da evinde oturuyor. Bey'i akşam gelirken arabasıyla getiriyor. Eskiden işte akşam altıdan sonra mahalle bakkalı vardı sadece. Kapanıyor diyor. Şimdi alışveriş merkezi var. Bey ne alabileceğini bilmiyordu. Ama şimdi hanım eline liste veriyor yenge. Ya da internetle bey'ine bildiriyor. Akşam gelirken şunu al diyor. Adam gidiyor alışveriş merkezini alıp eve getiriyor. Kadın evinde bulunuyor. Evinin dip köşesinde. Yani sosyal yapı, sosyal yapıda bir takım dejenerasyonlar, bozulmalar falan var. Ama eskiyle muayeses edilmeyecek derecede gelişmeler de var. Dolayısıyla bakışa bağlı bu. Bardağın yarısı boş, bardak dolu, bardağın yarısı dolu. Bizim görevimiz ne? Mümkün olduğu kadar bu bardağın daha fazla dolmasını sağlayabilmek. Bizim imkanımız. Belki bizi cennete götürecek şey bu. Zorlukları var. Nasıl? Temas kurabilirim, nasıl ikna edebilirim, nasıl yani e, o insanları o yola sokabilirim. Nasıl mesela hanımların biraz daha tesettüre tabi olmasını sağlayabilirim. Mesela atıyorum kız kardeşime ne söylersem o birine söylediğinde onun daha iyi kapanmasını sağlayabilir. Ya da eşimi nasıl yetiştirirsem çevresinden daha etkili olabilir. Tebliğ. Tebliğ bu işte. Ha dolayısıyla o herkes ne güzel. Herkes kapanmış mı? vallahi biz ne yapacağız? Yapacak çok şey var demektir. Bu güzel bir şey. Tamam. Evet, özür diliyorum. son soru bu programın. Abdullah Gül, eee ve Tayyip Erdoğan'la Fethullah Gülen hareketinin evet arkasında yani aralarında uçurum var mı acaba? Sıfır var. mı? şimdi bakın Fethullah Gülen hareketi Eylül seferi şey dediler ben o yüzden sor. Nasıl? Yani siyasi olarak ilk defa açıktan hani bir destek ve numaiyetine kendilerini vermeyecek. Yani ver de çok anlamı yoktu. Fethullah Gülen hareketi bence Fethullah Gülen hareketi değil. Fethullah Gülen hareketi başka bir hareket. Zararlı mı? Zararlı tarafları var. Faydalı mı? Faydalı tarafları da var. Hangisi çok? Bunu bilmiyorum. Ama şöyle bir şey bu hareket, konjonktürel hareket ediyor. Onun istediği bir takım şeyler var. İşte okullarıma dokunmayın, kuruluşlarıma dokunmayın falan, bana bir takım imkanlar hazırlayın, ben bu yolda çalışmaya devam edeyim, size de destek oluyorum. Vaktiyle CHP ile anlaşıyordu, Ecevit ile DSP ile Şimdi de daha uygun bir konu onlarla anlaşıyor. Bu olup biten ve söylenen sözlerin arka planında biraz belki kandırmaca var. Mesela milli görüşçü dediğiniz adamın belli vasıfları vardır. Ama bir fetullahci dediğiniz adamın çok da belli vasıfları yok. İçki içer, fetullah olabilir. Hanımın şeyi ol olabilir. Atabiliyor mu? Çok geniş bir çerçeve. Dolayısıyla herkes oraya müdahale olabiliyor. Dolayısıyla çok geniş operasyonlar olduğu falan söyleniyor. Tayip Bey, çatışmalar var mı? Benim yok ama şu var bakın. Uygun. Eleman Vasıf açısından ve e, bir takım özellikler açısından uygun eleman onlarda daha fazla var. Biz çok fazla mücahidlikle uğraştığımız için e, o vasıf konusunda ve galiba bürokratik e, ne diyelim kıdem, şu bu falan filan gibi konularda biraz e, avare davrandığımız için o arkadaşlar daha kapalı devre o şeyleri biriktirdiler. Dolayısıyla uygun yerlere uygun vasıflarla geç geçebiliyorlar. Biraz da tabii etliye sütliye fazla dokunmayan insan imajını sever bizim insanımız. Niye her yerde hakim biz olmak isteriz? Başka şeyler olsun istemeyiz. Bize düşen ne? Gene işte herhangi bir konumda bizden beklenebilecek olandan daha fazlasına sahip olmamız. Bunun için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Evet Allah hepinizden razı olsun. Biraz faldır küldür bir konuşmaydı. İmkanı olur ileride tekrar. Belki.